Açık gazete. Merhaba kainat, bugün 22 Şubat pazartesi, yıl 2010, ay 2, gün 53, Kasım 107 1431, Hicri-i 8, 1425, Rumi Şubat 9 Bazı yerlere kar Balık burcunda doğanlar, 20 Şubat, 20 Mart Balık, burçların 12. ve sonuncusudur İşareti bir aşağı, bir yukarı yüzen iki balıktır ve burcun özelliklerini anlatır Balık burcunda doğanlar, kafa denge arkadaştırlar, cömerttirler, çekici davranışları ve ilginç fikirleri vardır. Hülyacıdırlar. Önce akıntıya karşı, sonra da akıntı yönünde yüzerler. Hangi balığı takip edeceklerine karar veremez gibi görünürler. Tabii isterlerse bunun da üstesinden gelebilirler. İyi yönleri ve hassas duyguları vardır. Muvaffak olacakları meslekler arasında askerlik, doktorluk, yazarlık, hocalık ve güzel sanatlar vardır. Devamı yarın. Balık burcunda doğanlar... 20 Şubat 20 Mart. Yıldızınız Neptün hayalleri temsil eder. Grubunuz su. Burcunuzun türü canlılık. Özelliğiniz başkalarına karşı sevgi ve şefkat duygusu. Emeliniz huzur. Amacınız servet ve mutluluğa ulaşmak. Yenmeniz gereken huyunuz kendi değerinizi küçümsemek. Uğurlarınız. Uğurlu gününüz perşembe. Uğurlu sayınız 7. Uğurlu taşınız ak akvamarin. Uğurlu renkleriniz deniz mavisi, yeşil, gümüş rengi. Uğurlu çiçekleriniz inci çiçeği, zambak. Uğurlu kokularınız kiraz çiçeği, zambak, limon çiçeği. Uğurlu müziğiniz huzur veren hafif müzik. Günün tarihi. 77 yıl önce bugün 22 Şubat 1933'te İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Vagonli şirketinin bürosu gençler tarafından tahrip edilmişti. Cumhuriyet'in ilk 10 yılı içinde geliştirilen Türkçe konuşma kampanyaları yani ''Vatandaş Türkçe konuş'' gibi sloganlar provokatörleri çok etkilemişti. Yataklı vagon şirketinin Belçikalı müdürünün müşterilere Türkçe konuşan memura hakaret ederek Fransızcanın büroda resmi dil olduğunu söylemesi olaylara yol açmıştı. Genç Türk memuru destekleyen üniversiteli öğrenciler bina önünde toplanarak durumu protesto etmiş... Büroyu taşlamışlardı. 278 yıl önce bugün 22 Şubat 1732'de Birleşik Amerika'nın kurucularından ve ilk başkanı George Washington doğdu. 200 yıl önce bugün 22 Şubat 1810'da Frederick Chopin Polonya'da dünyaya geldi. Bir başka yorumla 1 Mart'ta doğmuştur. 6 yaşında müzik eğitimine başlayan Chopin, genç yaşında Paris'e gitti. Yazar Georges himayesinde Paris'te çalışmalarına devam eden Bruce. Chopin, genç yaşında, 39 yaşında hayata veda etti, 1849. Vasileri, mazurkaları, polonezleri günümüze kadar güncelliğini korumaktadır. Yemek listesi gün 53. Kadın budu köfte, kuskus, salata, kabak tatlısı. Büyük, Büyük Saatli marif Takvimi, takvimi. Thank you. Merkez Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo.com'dan yayın yapıyoruz. Açık Gazetesi onun ve sabahın bu haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışında yaptık. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet de e, balık burcuna girdi. Ve aynı zamanda da ilk Cemre'nin de düşmüş olduğu haberini de e, verelim. Cemrelerle ilgili de bilgi takviminde yer alıyor. Havaya düştüğü belirtiliyor Cemrelerin, evet. Havadan sudan haberlerimize bakacak olursak, özellikle Portekiz adasında, Portekiz'e bağlı bir Madeira adasında müthiş bir sel felaketi oldu, beklenmedik bir şey. Portekiz'de kurtarma ekipleri selin yol açtı toprak kayması heyelan nedeniyle 40 en az 40 kişinin hayatını kaybettiği Madeira adasında çamur yığınları arasında canlı arama çabaları sürdürülüyor. Büyük bir felaket. Yüzü aşkın kişi yaralanmış durumda. Binlerce kişinin de 120 kişinin yaralandığı, binlerce kişinin de evsiz e, şu anda yatacak barınacak yeri olmadığı belirtiliyor. Portekiz donanması bir helikopter ve tıbbi malzeme yüklü bir gemi adaya göndermişler. Ayrıca orduya bağlı bir kurtarma ekibi ve itfaiye görevlisi, dalgıçlar filan da arama kurtarma köpekleriyle birlikte Madeira'ya sevk edilmiş durumda. Yani yollar kapanmış, köprüler çökmüş. Dolayısıyla gönderilen özel askeri timler de mahsur kalan bölgelere ulaşmakta zorluk çekiyorlarmış. Ölü sayısının da daha da artabileceğinden endişe var. Şu anda kaç kişinin kayıp olduğuna dair net bir bilgi de yok. Şiddetli yağışlar ve saatte 100 kilometre hıza ulaşan rüzgar. Cumartesi gecesi adayı vurduğu belirtiliyor. Yolları kapayan devrilip ağaçlar da kurtarma çalışmalarında zorluk yaratıyor. Portekiz'in 900 kilometre güneybatısında yer alıyor. Turistlerin olup olmadığı da bilinmiyor. Müthiş bir turistik merkezdi. Mevsim itibariyle büyük ihtimalle çok fazla sayıda turist olmasa gerek ama 250 bin nüfusu olan bir ada zaten. ya yani ufak bir ada değilmiş, ee, ciddi bir olağanüstü hal durumuna geçmiş durumdalar. Evet aniseller, flash flood dedikleri hikaye ve Funchal, başkent Funchal bir hayalet şehre dönmüş vaziyette normalde. Şubat ayında ortalama 11 gün içinde 9 santimetre kadar yağmur yağarmış metrekareye. Fakat şimdi öyle olmadığı anlaşıyor. Ani seller ve bu şekilde gelişecek aşırı iklim olaylarının da artık çok sık rastlanabileceği bütün bilimsel raporlarda da görülüyordu zaten. Pek şaşırtıcı bir tarafı yok maalesef. ...Lizbon'da bir olağanüstü hal ilan edip etmeyeceğini düşünmekteydi son bıraktığımız yerde. Ee, bu tip şeyleri ama çok fazla uzatmayacağımızı çok net söyleyebilirim. Yani hani 3-4 gün sonra büyük ihtimalle ne Portekiz'den ne Sel'den e, eser kalmayacak bizim için. Yani biz dediğim burada açık gazete değil. hani Medyadan takip eden, Portekiz'de yaşamayan diğerleri için diyelim. Zaten e, yani Türkiye'deki gazete ve televizyonlarda ne kadar yer aldığını da bilmiyorum. İlk yani işte kötü yer almış durumda aslında televizyonlarda epey yer, yer verildi görüntüler çok e, yoğun ve şiddetli olduğu için ama Haiti mesela e, defterden sildi Haiti'yi, Haiti'de ciddi açlık bir, baş göstermiş durumda evet. yardımlar da kesildi çünkü ilginin azalmasıyla birlikte 5 e, milyona yakın insanın bir öğün yemek bulamıyor olduğu haberleri var bugün çeşitli gazetelerde. Türkiye'de değil. Birleşmiş Milletler'de Haiti'ye rekor sayılabilecek bir yardım çağrısında bulundu ama senin de dediğin gibi bilemiyoruz ne kadar bu çağrı karşılık bulabilir. 1.44 milyar dolarlık daha önceki şeyinden de 1.4 milyardan da daha yani tsunami için istenen 1.4'ten daha fazla bir şey istenmiş. Çok da yüksek değil. Şimdi fakat asıl tabi tatsız taraf orada da yağmur mevsiminin başlamış olması ve giderek de Rory Carroll'ın haberi mesela Guardian'dan daha büyük sefalet kurtarı, kurtulanlara da bir şekilde kurtulmuş olanlara da daha büyük bir sefalet getirdi yağmur diye bir haber var. 7 büyüklüğünde bir rehter ölçeğine göre şey Portoprens başkentin büyük bir kısmını yerle bir etmişti ve... 230 binden fazla insanın öldüğü Haiti hükümetine göre, resmi rakama göre 500 bin kurtulanın da çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştığı haberi var. Bir diğer 500 binin de derme çatma, kamp yerlerinde yaşamaya, varlıklarını sürdürmeye çalıştığı belirtiliyor. Yardımların büyük kısmı zaten e, başkent çevresinde sadece dağıtılabiliyor. %5 ila 10'luk küçük bir kısma dağıtılabildiğini açıkça Birleşmiş Milletler söylüyor. E, gündüzleri 40 ila 45 dereceye çıkmaya başlamış. Hava sıcaklıkları geceleri ise e, hızla düşüyor. Yağmur da var. Hastalıklar gittikçe artıyor ve e, zaten hani deprem öncesi felaket, e, deprem sonrası işte dehşetengiz bir hızla katlanarak sorunları daha da öne çıkartıyor. Yani seyyar, tuvaletler, sahra çadırları, plastik Örtülere ihtiyaç varmış ki kendilerini örtebilsinler insana. Hiçbiri yok diyor Haiti'nin bir Haiti'de çalışan Birleşmiş Milletler'in en yüksek görevlisi Edmond Mule. Yani biz bu zamanda yağmurlar iyice boşanmadan bu insanları zamanda yerleştirip yerleştiremeyeceğimiz çok şüpheli hatta yerleştiremeyeceğiz herhalde demişler. Clinton'da bir uğraşıyor. Bill Clinton yani Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı. Fakat Haiti'ye özel temsilci olarak atandı. Hemen yardım edin diye bir çağrıda bulunmuş. Daha az taahhütte bulunun ama onu ödeyin. Yani onu yapın ve şimdi yapın daha sonra yapacağınıza demiş. Gayet şey yani yağmurun işte bütün bataklığa çevireceği, çamur deryasına çevireceği ortayı, ortalığı ayrıca hele heyelanlara yol açacağı ve hastalıkları yayacağından da korkuluyormuş. Eht evet, böyle bir şey. Yani tarpolin denen şeyler çekme, çekyat gibi şey mi bu acaba? Tarpolinden kasıt bilmiyorum. nedir bilmiyorum. Plastik. Daha çok herhalde benim kafamda plaj işte şezlongu falan gibi bir şey canlanıyor. Ama eh, görmedim. Ah, ah, 1500 aile göl yapıldı diyor filan fakat 1 Mayıs'a kadar her ailenin iki tane bu tarpolin denen şeylerden sahip olacağı demişler. Fakat baya çok acil bir durumu var. Aynı zamanda da El Cezire'den okuduğumuz bir haber var. Haiti'nin başbakanı Jean-Max Belrive'den hükümeti çökmek üzere olduğunu söylemiş. Çünkü çeteler ve siyasi muhalifler. 12 Ocak'taki bu büyük deprem felaketinin ardından hükümetin yeterli hareketli diye göstermemesinden dolayı böyle bir şey söylemişler ama eski başkan devrilmiş olan Başkan Jean Bertrand Aristide yani devrilmişti işte 2004'te onu isteyenlerin yüksek sayıda gösteri yaptı insanların yüksek sayıda insanın gösteri yaptığı haberleri de var bilemiyoruz ne oldu. Bu arada Malkara'da da Tekirdağ Malkara ilçesinde bir tarlada obruklar oluştuğu haberi var Anadolu Ajansından. Yaklaşık bir hafta önce 20 metre genişliğinde 10 metre derinliğinde obruklar yani büyük kraterler açılmış. 30 arazinin sahibi de Eşref Gündoğan adlı çiftçi 35 yıldır bu bu arazide çiftçilik yaptığını Böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını ifade etmiş. Bu arada tarpulin e, ya da tarpolin denilen şey tente. Tente. Yani yatak falan değil. Onlara ihtiyaç varmış yani Haiti'de. Evet dünyanın da en büyük 3 bin şirketinin iki onda 2 trilyon dolarlık iklim zararı senede yaptıkları bu, bu zarar bu hesabında çok muhafazakar bir hesap olduğunu söylemiştik değil mi bunun üzerinde durabiliriz yani büyük bir raporda tarım enerji ve ulaşım alanındaki sübvansiyonların lav edilmesi çünkü bütün dünyada bu bunlar destekleniyor sübvansiyon ediliyor İkincisi denetim ve regulasyon düzenlemelerin çok artırılması bir de vergilerin bu şirket zarar veren çevreyi mahvetmekte olduğu tespit edilen büyük şirketlere de vergi konmasının şart olduğunu söylemişler. Yani yeni bir True Cost diye Londra e, merkezli bir araştırma grubu. Bu yaz yayınlayacakmış sonuçlarını. Yani bu dünyadaki bütün şirketlerin cirosunun iş hacminin yüzde altı yedisine te tekabül ediyormuş. Yani üçte birine bu şirketlerin. Ve yeni bir tamamen yeni bir paradigma demiş. True Cost diye bu şeyin şirketin ya da kuruluşun. Yöneticisi tamamen yeni bir paradigma yani bu dışsallık bu boyutta büyük bir e, küresel ekonomiye de büyük bir risk ve e, piyasalarda bu risklerin farkında değiller ve nasıl baş edeceklerini de bilmiyorlar demiş. Bunun paradigmanın yeni olması nereden acaba? Pek yeni bir tarafı yok gibi değil mi? Yani bu dış yani şirketler kirleten öder ilkesine uymuyorlar. Bunları dışsallık bizimle ilgisi yok diyorlar. ...externality deniyor ona işte. Ve gerçek rakam da çok daha yüksek olacakmış. Çünkü 2 milyar 200... ...2 trilyon 200 milyar dolarlık... ...şey... ...mesela ev ve... ...devlet dairelerinin... ...mal ve hizmet tüketimlerinden doğan... ...zararları katlayan kapsamıyormuş. Atıkları kapsamıyormuş. Ayrıca insanların, göçmenlerin mesela... Etkilenen bölgelerden mesela işte Madeira'da olsun şurada burada olsun sellerden felaketlerden etkilenen insanların yerleştirilme nakledilmesi hesaplarını da kapsamıyormuş. Bir de uzun vadede ya yani iklim değişikliği dışındaki diğer problemleri de kapsamıyormuş zararları üstelik toksik atıkları da kapsamıyormuş yani. Çok çok daha yüksek olması ihtimali var fakat işte bütün mesele siyasetçilerin bu gibi konularda bir hareketlilik gösterip göstermeyeceği meselesi pek öyle görünmüyor tabii. Yani mesele buraya bağlandıktan sonra onların da harekete geçirilmesi için gerekli çeşitli yakıt ve atıklar var e, herhalde orada bir denge sorunu yaşanıyor. Evet özel çıkarlar ve politika ilişkisi arasında müthiş bir bağ var tabii Sadece özel çıkarlar politika değil aslında e, politikanın hızlı bir şekilde satış işini e, beceriyor olması ve hatta zaten başbakan da söylüyor işte. Hani yıllardır da duyduğumuz şey e, ya bayağı hani şirket yönetmekle ya da esnaf olmakla e, devlet arasında ciddi sıkı bağlar var. Çoğu başbakanımıza göre işte koyun otlatabilenler yapabiliyor işte daha önce satış yapmışlar mı falan. E, şimdi Divriği Gazetesi diye bir gazete var yerel gazete Sivas'ın. Bugünkü manşeti Sincan Çayı satıldı diye. Acı su imiş adı. Acı Su'yu satmışlar devletimiz. Kime satmış? Sim Yıldız Elektrik Üretim Limited şirketini. HES yapsın diye. Hmm. Dört tane de köyün böylece haberi olmuş. Daha doğrusu köylere yazmışlar. Sizin buradaki çay var ya sizin değil diye. işte onlar da Hayrola falan derken bakanlık şey demiş zaten ya biz demokratiyiz gelin oturalım bir konuşalım bu işi demişler tabi satıştan sonra e, konuşuluyor bunlar artık o kadar alışıldı ki zaten satış sonrası konuşmalara hep böyle böyle devam eden bir durum yani bir dere daha memlekette satılmış niye dersin var mıdır bir sebebi böyle. E boşa akmasın diyedir. Ee, yani, Nasıl bu tabir? Başbakanımız bunu söylüyor zaten. Eskiden Türk bakar, su akar derlerdi. Artık su akar, Türk yapar diyorlar dedi. E, şey, e, Tokyo açılışında. Ve koptu ortalık. Ben de beğendim. Evet, bu arada da yalnız hazır e, ondan bahsetmişken... ...iyi bir haber de vardı. Berlin Film Festivali'nde Semih Kaplanoğlu'nun filmi Bal... Büyük ödül Altınay'ı kazandı. Roman Polanski'nin Hayalet Yazar filmi mesela kazanamadı bunu. Altı yıl sonra ödülü yine bir Türk yönetmen aldı deniyor. İlk Metin Erksan almıştı çok zaman önce. Daha sonra da Fatih Akın 2004 yılında Duvara Karşı filmiyle kazanmıştı ama o Almanya adına idi. Şimdi Altın Ayı için yarışan film Balla ilk önce Bağımsız Ökümenik denilen jüri ödülünü kazanmıştı. Ama ondan sonra da festivalin favorilerinden biri olarak gösteriliyordu. Ve filmin çekimi sırasında ormanda bir ayıyla karşılaştıklarını söylüyor Semih Balcıoğlu, şey, e, Kaplanoğlu. Ve sanıyorum ayı kendilerini görünce kaçtı diyor bizi görünce sanıyorum o ayı şimdi burada deyip elindeki altın ayı gösteriyor ve önemli de bir mesaj veriyor aslında. İnsanla doğanın bir arada oldukları ve kavga etmedikleri bir arada yaşadıkları insanların razı oldukları doğa şartlarındaki yaşamayı kabullendikleri ve uyumla yaşadıkları bir kaybolmuş cennete doğru gitmek istedim aslında. Evet bu kaybolmuş cenneti de aslında e, filmin çekimlerini yaptıkları Çamlıhemşin'de, Karadeniz bölgesinde e, burada elektrik santralleri, hidroelektrik santralleri yani su üzerinde çalışan, demin senin başka bir yerden örneğini verdiğin tarzda hidroelektrik santralleri yapılmasının planlandığını belirtiyor ve bu ödülü kazanmalarının bu planların engellenmesine katkı sağlayacağını ümid ettiğini de söylemiş. Önemli bir <gülüyor> e, Türk Cumhurbaşkanı Gül de tebrik ed, tebrik telgrafı yollamış Türk diye de sinema için bir önemli adım daha. Bayağı ilginç bir şey yani Yusuf üçlemesi deniyor buna yumurta ve sütten sonraki son filmi balı çamlı hemşinde çekmişti. O filmle de kazandı. Biz de aynı dileğe katılıyoruz. Semih Kaplanoğlu'nun dileğine ve Çamlıhemşinde ve herhangi bir yerde bu hidroelektrik santrallerin suya suyun boşa akması anlamında değil, kesinlikle kabul edilemez olduğunu da söylemeliyiz ve zaten yaptıtmıyorlar da bir kısmını. Şimdi gördüğümüz halde kuvvetli bir direnişte görüyoruz. Yok gittikçe. E Olan bitenden sonra insanlar uyanmaya başladı yereller diğer yerelleri dürtüyorlar zaten hani su meclisi dediğimizde bunun bir sonucu bir yandan ee, ama herhalde çok daha kuvvetli çıkmak gerekiyor çünkü karşı tarafın elinde hem kar güdüsü hem bol bol para hem de devlet gücü var yani e, buna karşı sıkı durmak da çok kolay bir iş değil ama herhalde durulacak gibi. Yani evet. her derenin üzerine yoksa birer hes koyup çevresinde kim varsa da kışkışlamaya devam ettikleri de bir süreç gibi. Ona çalışıyorlar ama bu kadar kolay gerçekleştirilebilir olmadığında bilmek lazım. Semih Kaplanoğlu'nun bu mesajı da ve bizzat ödülü kazandığı yerde yaptığı kısacık konuşmada da bunu vurgulaması doğayla bir bütün olarak yaşamak. Ee, bu şartlara razı gelmek, razı olmak şeklinde ifade ettiği bir büyük bir manevi güç de çıkartıyor buradan. Bu meselenin etkisi olacaktır uluslararası böylesine büyük bir ödülle birlikte. Öte yandan da dünyadan gene savaş rüzgarları esmeye devam ediyor. Mesela Ajans France Press'in haberi çok e, sempatik sayılmaz doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri şeyleri yükseltiyor, bahisleri yükseltiyor. İran'ın nükleer programını durdurma adı altında ciddi bir basınç uygulamaya başlamış gibi görünüyor. David Petraeus, Amerikalı general, dün bir konuşma yapmış. Dördüncü round bir Birleşmiş Milletler yaptırımları İran'a uygulansın istiyorlar. Yani ultimatomları uymadığı için uranyum zenginleştirme, askıya alması konusundaki ultimatomları ve Birleşmiş Milletler'in desteğinde bir nükleer yakıt antlaşması yapması için. Fakat burada muazzam bir ikiyüzlülük riyakarlık olduğunu da bir kez daha vurgulamalıyız. Yani İran'ın ne rejimiyle herhangi bir sempatimiz var ne de geçen seneki korkunç demokratik başkaldırıyı seçimlerden sonra meydana gelen büyük gençlerin de aralarında bulunduğu büyük muhalefeti bastırmalarındaki vahşeti unutmuş filan değiliz. Ama Onunla bunun bir ala bu aynı şeye benziyor. şey benziyor. Saddam'ın kötü bir adam olması, Irak'ın <gülüyor> işgalini nasıl meşru kılmadıysa ya da e, Afganistan'da Taliban'ın yönetimde olması nasıl Afganistan'ın işgalini meşru, meşru kılamayacaksa bu da aynısı. Evet yani. insanlar istediklerini yapma hakkına sahipler. Yapamadıkları durumlarda da e, dur sopayı alalım da biz girelim diye bir durum e, mümkün olmadığı gibi aslında yalan zaten. Kimse kimse iyilik için bir yere girmiyor. Daha yeni Nijer'de darbe oldu. E, hayırlısı olsun deyip devam ettik hayatımıza değil mi? Aynen öyle. Ondan önce de Honduras'ta devam etmiş olduğumuz gibi. E, fakat Petreus'un... Yani ...CENTCOM diye adlan kısaltılan Amerika Birleşik Devletleri'nin Central Command... ...yani işte merkezi komuta, konsey gibi bir şey. Onun başındaki komutanı şöyle bir dille konuşuyor. Yani bu sürecin sonunda hiç kimse Amerika Birleşik Devletleri'nin bir... Ve geri kalan dünyanın, dünyanın geri kalanının gene Amerika Birleşik Devletleri tabii gelmiş geçmiş en büyük Roma İmparatorluğu'nu zaten tamamen şey alıyorlar. Örnek almış durumdalar kendilerine. Ta Washington'a kadar bile geri götürebiliriz bunu aslında. Bugün doğum gününü de andığımız General Washington'ın da kafasında küçük bir bebek imparatorluk fikri olduğunu da gayet iyi bir incelemeyle ortaya koymuştur Chomsky. Şimdi aynı şekilde konuşuyor işte. Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanı İran'a her türlü fırsatı verdi diplomatik olarak çözme konusunda demiş. Kimse bunu inkar edemez sanıyorum demiş. Yani böyle bir üslupla konuşuluyor. Bu da o zaman basın baskı yolları, baskı kanalına girmemizi dediğimiz şeyi de yürütmemizi şey yapıyor biz de ona giriyoruz demiş NBC'den meet the press basınla konuş programında zaten medyanın da artık özellikle Amerika Birleşik Devletleri de, başta Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere bütün dünyada da ciddi bir çöküşe doğru gittiği konusunda da fazla bir şüphemiz yok bu evet efendim baş üstüne filan diye konuşan bir medya var kuvvet tapıncı içinde olan her yerde var ama Amerika Birleşik Devletleri gibi e, özgür basın yani çok o, övünç duyulacak bir basın geleneğine, basın özgürlüğü geleneğine sahip olan bir ülkede bu çöküşü seyretmek çok acıklı doğrusu. Yani Petraeus diyor ki İran'a çok ciddi kaygılarımız konusunda sinyal göndermek istiyoruz ve bütün dünyada arkamızda diyor. Nükleer. Yani dünyanın bütün sorunu İran'ın nükleer silah geliştirip... Bütün dünya arkamızda derken yani tüm dünya evet İran'da bir savaş olsun. Evet öyle diyor Petraeus. Kim söylemiş Petraeus'a bunu? İşte bu soruyu sormuyor NBC muhabiri. Hani, hani tüm dünya arkamızda helal olsun yürüyün dışında diyecek bir şey yok bu durumda ama hani nereden öğrenmiş? Yani diyor ki bizim yönetim diyor Pentagon ve işte Obama yönetimi... Yani İran'a anlayacakları dilden bir sinyal göndermek yani çok ciddi kaygıları var. Bölgedeki ülkelerin hı hı. ve aslında gerçeğe bakılırsa bütün dünyanın İran'ın nükleer programı hakkındaki aktiviteleri hakkındaki. Aynen böyle bir dil kullanıyor. İşte böyle bir durum var. Tehlikeli bir e, durum olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu medyanın rolünden bahsetmiştim ya. New York Times gazetesinde de bir fikir sütununda, op-ed sütununda tanınmamış birinden bir yazı çıkmış. Lara Duk Ha diye birinden, bir hanımdan. Bir güvenlik uzmanıymış, terör uzmanıymış. Ne diyor biliyor musun? General Stanley McChrystal'ı çok eleştiriyormuş sivil ölümleri sınırlama çok kısıtlı tuttuğu için daha fazla insan öldürmelisin diyormuş. New York Times'da çıkmış bu da. Bu op-ed sütununda dedikleri fikir yazılarının yer aldığı sayfalarda da daha çok böyle cinayetleri teşvik eden yazıları elemeleri bekleniyor, değil mi editörlerin? Evet tabii. <gülüyor> Katyan demiş ya yani sınırlamayın. Kendini bağlamasın demiş ve bir, bir savunma danışma şirketine bağlıymış. Yani ondan kar edecek herhalde ölümler artarsa. Fakat böyle bir şey çıkıyor yani. Ha, hiçbir New York Times gibi koca gazete böyle bir yazı yayınlıyor ve hangi savunma şirketi dedikleri paralı asker şirketi bilmiyorum. Onun ona onunla bağlı çalıştığını sormuyor savaş girişimleriyle herhangi bir kar bağlantısı olup olmadığını sormuyor ve bu iğrenç politikalardan demiş. Glenn Greenwald Saloncom diye önemli bir ilerici site var, internet sitesi orada yazmış. Ne tip bir analizci bu? Yani hiçbir şey standart Google'ı filan tarayıp bildiğimiz şeyde hiçbir şekilde bu isme rastlayamadık diyor. Fakat New York Times gibi bir çok satılan ve prestijli gazetesinde yazı yayınlıyor. Ve sivil ölümleri kısıtlama konusunda geçen yıl aldığı kararı eleştiriyor General Mark Christian. Bu bizim elimizi kolumuzu bağlıyor demiş. Dikkat etmemiz. Hı hı. İyi bir dünya değil mi? Güzel. Medya olarak. Evet devamını da getirebiliriz. İsrail'in yeni silah pilotsuz uçaklarının İran'ı vurmaya hazır olduğu konusunda da istersen yara verelim. Belelim tabii İran'ı bunu... vuracak mı belli değil ama e, biz kazık yedik. Ben oradan bakmıştım mevzuya. Neyse, buçuktan sonra Hı. konuşalım. Evet, bu konuya biraz gireriz. Açık gasta. <gülüyor> Well, she packed up the clothes And she moved out on the midlife train Trip, trip, trip, trippity-drop You know Drifters grubundan dinlediğimiz Drip Drop tıp tıp diye çevrilebilecek bir şarkıyla devam etti programımız Cuma adlı adamlar diyecektim az kalsın açık gazetede ve Drip Drop adlı parçayı çaldığımız Drifters grubunun solistlerinden grubun kurucularından biri Bobby Hendrix'in. Doğum günü münasebetiyle çaldık bu şarkıyı da 1938'de bugün Ohio'da doğmuştu. Amerikalı Rhythm ve Blues şarkıcısı ve bu şarkıda da The Drifters çok ünlü bir gruptu 1960'larda. 50'ler sonunda başlayıp 60'ların sonuna kadar çok esaslı bir kariyerleri de var. Sayısız hit parçaları da var. Onlardan biri bu. Ve onun da solistliğini yaptığı bir parçaydı Bobby Hendrix'in. Daha sonra da solo kariyer yaptı kendisi. Şimdi onu devam ediyoruz programa. Evet. İsrail'in şeyinden bahsediyorduk değil mi? Ee, yeni ya da yeni mi değil mi? O konuda aramızda da bir e, fraksiyonel ayrım var ama e, işte yeni ya da yeniye yakın e, uçuş makinelerinden insansız hava araçları. Drone da deniyor galiba değil mi? Bunlar da drone. Drone bunların hepsinin adı. Bunlar bir çeşit aslında geleceğin dünyasının şeyleri, robot yani ölüm makineleri aslında. Ta o çok uzak yerlerden kontrol ediyorsun. Bir yerlere yani Bir bilgisayarın gidiyor. başında joystick kullanıyorsun zaten böyle işler yapıyorsun. Sonra gidiyor füze atıyor insanları vuruyor. O müthiş bir gözleme kapasitesi var. 360 dereceyle yukarıdan bakıyor ve bütün evlerin içini hatta ne bileyim ben ağzını açsan ak, akciğerlerini filan da muayene edecek kadar güçlü gözleme yeteneklerine sahip. Bu dediklerin neşter etkisi e, görmekle alakalı değil. Yani vurduğu zaman pek öyle neşter falan gibi değil bildiğiniz odun gibi vuruyor. Çünkü e, kavurup yakıp atıyor işte. Evet, yani, yani roketler öyle nazik aletler değiller bize anlatıldığı gibi onda bir söylemek lazım diye düşündüm. Evet şimdi İsrail'den bu yeni gelen haber yeni bir filo kurmuş büyük ölçüde yeni e, uçaklardan meydana geliyormuş ve İran'a kadar uçabileceği belirtiliyor. Associated Press'in e, flash flash haberiydi bu dün. Yani dünkü bir haber. İsrail hava kuvvetleri de, demişler ki 26 metre kanatları olan yani kanat aralığı bu kadar olan ve bayağı işte yolcu jet uçakları büyüklüğüne getiren onları artık bir şeymiş. Dolayısıyla öncelikle gözlem için kullanılacak demişler. İsrail Aerospace Industries yani İsrail'in havacılık hava ve uzay havacılık ve uzay endüstrileri tarafından devletin yapılmış. Fakat ilk defa kullanılmıyor. İsrail'in Gazze'ye saldırısı ...sırasında geçen yıl kullanılmış. Deneme denebilir mi bunu? Evet. Tabii tabii. Kesinlikle deneme. Şimdi de bu... Yani bizzat şirketten... ...ben şeyi uydurmadım. İran'ı vurabileceklermiş kaygısını... ...kendim dile getirmiş... ...değilim yani. Yanlış anlaşılma... ...olmasın. Bizzat şirket... ...devlet şirketi... ...İAİ açıklamış. Basra körfezinde... ...vurur demiş... Hı -hı. Duracak kapasiteye ulaştı demişler. Markası ne? Modeli? Eyvan değil mi? Eytan değil. Eytan değil. değil mi? Eytan da diyenler var ama benim elimdeki kaynakta Heron diyor. Ha, bizim Heronlar Evet Heron TP yalnız. Biz niye Heron alıyoruz? TPS'ini almıyoruz. TPS çok daha iyi. Havada e, yüksek irtifada 20 saat kalabiliyor. Turbojet motorları var. 1200 beygir gücünde ve yüzlerce kilo malzeme taşıyabiliyor. Bu malzeme lafı Anadolu Ajansı'nın haberinden nazikçe söylüyor. Tabi malzeme dediğin e, biliyorsunuz bunlar aslında yardım malzemesi falan götürmüyor. Bunların taşıdığı tek şey patlayıcı. Çünkü e, zaten gözleme, izleme ve e, bertaraf etme göreviyle gidip geliyorlar. Bu Heronlar. Ama neyse e, bence bundan almak çok daha mantıklı. Yani öbür türlü kazık yemiş olacağız alt model alarak. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz diyorum bu sefer. Ee, Pazarlıklar evet. tekrar başlamak lazım Tabi Telnof Hava üstünden Bildirmiş bunu Associated Press Benim elimdeki haber bu Heron TP yani Sen Eitan Eitan diye de bir laf var e, Bence şey Eskiden ya popüler şey... ismi Eitan Hani şey gibi e, CSGZPT falan diye bir isim vardır Bir de ona halk arası isim konulur hani. Ama Heron da öyle popüler ismi değil mi? Evet İkisi ayrı mı değil mi? Ben ya o popüler modeli Heron buna da Eitan adı verilmiş olamaz mı? Aynı modelden bahsetmiyorsak evet. Neyse bir ölüm makinalarından bahsediyoruz. Yani. Neden bahsettiğimizi biz bilmiyoruz <gülüyor> ama e, onlar... <gülüyor> onlar biliyordur diye düşünüyoruz. Hani bir bileni vardır herhalde bu işinde. Evet Türkiye mı acaba onu da göreceğiz herhalde. Bu arada e, şimdi şeyden de bahsedelim biraz. Hafta sonundaki gelişmelerden. Daha doğrusu bugün aslında ilginç bir haber var. <gülüyor> Dünyanın bir yerinden girmek çuhaf lazım güne. Evet. tarafta bugün manşet haber. Ee, şimdi askerlik yapmamış olanlar için bir ön giriş yapmak gerekebilir. Şimdi e, askerde nöbet yerleri arasında değişim olabilmesi ya da nöbet tutan bir askerin yanına yaklaşılabilmesi için parolalar vardır. Ki e, karşıdan gelenin de Aynı birlikten olduğunu asker bilebilsin. Böylece hani bir düşman yaklaşımı olamasın diye. Ee, bunlar işte ne bileyim e, işte deniz yıldızıdır e, bir tarafın söyleyeceği. Öbür tarafın da bir cevap vermesi gerekir. İşte güneş gibi. Hmm. Ya da işte ne bileyim. E, parola ve işaret. Conta, civata falan diye böyle karşılıklı olarak bir şeyler söylenir. İki tarafta bu kelimeyi, parolayı ve işaret duyduğu zaman anlar ki ha, tamam ortada bir sorun yok. Yani bir parola var bir de işareti var. Evet. Evet karşıda söyleneceksiniz. Şimdi Erdek deniz üstünden kurmay Kademli Albay Bülent Keçeci'nin deniz üst komutanı Erdek'teki 25 Ocak 2010 tarihli bir yönergesi varmış. Yani bugün bu akşam ya da bugün için 22 Şubat 2010 için kararlaştırılan garnizon parolası adiymiş. Parolası adi. İşareti ne? Başbakan. Yani parola ve işaret adi başbakan oluyor. Yani adi diye seslenecek nöbetçiere başbakan cevabı verilecekmiş. Çok güzel. Ee, yaratıcı diyebiliriz herhalde. Çünkü genellikle çok sıkıcıdır bu şifre ve parolalar. Yani ben askerdeyken öyleydi. Da benim daha çok bir şeye kafam takıldı. Ya yani bu akşamın parolaları bile dışarıya çıkıyorsa ki çıkıyor gördüğümüz üzere. Daha fazla uzatacak tartışacak bir şey var mı? Neyi tartış Ne tartışılıyor ki? Hani Bir yandan e, işte gizli belgelerle gizli planların yapıldığını falan filan biliyoruz değil mi? Artık hani bunun... Bu e, da gizli bak üstünde yazıyor e, işte. Tamam ama hani onun gizli görece daha düşük diyebilir miyiz acaba falan diye düşündüm. Hani olsun olsun bunlar hazırlandı 5-10 gün olmuş olmalı. Yani Şubat başında hazırladıklarını varsayarsak. Yok 25 Ocak'ta hazırlanmış. Öyle mi? Tarihi ve ha, hazırlanış tamam. tarihi. 25 Ocak, Ocak 2010'da son. hazırlanmış. 22 Şubat'ta yürürlüğe giriyor. Bugünkü parola bu. Yani 15 günde 20 günde falan sızmış dışarı değil mi? Bu durumda. Ha, mesela daha öncekiler de var. Kara mesela 1 Şubat'ınkini öğrenmek istiyor musun? Pazartesi Yok, günü. Parolası kara işareti kartal. 2 Şubat Çanak parola işaret ka kale. 3 Şubat Şanlı işaret ordu Urfa. Hı -hı. Ee, Perşembe mesela kırık kale. Portakal ağaç. Bu tabi orada ki eski şehir. Iki bağlı. Adi başbakan bir şehir ismi değil galiba değil mi? Yok. Mesela pazartesi günü 8 Şubat için ata Türk. Evet bildin. Ee, bence parola ve şifre üzerine biraz daha çalışmakta da fayda olabilir bu açıdan. Ama tabii karışmayalım biz. 9 Şubat'taki ne? Devlet. İşareti ne? Laik. Like. Öyle mi? Ha, ben bahçeli diye düşünmüştüm. Çarşamba milliyet. Halk işareti. Peki 12 Şubat... misak Milli. Bildin onu da bildin. E birkaç gün girebilirmişim içeri yani. Fena değil. Evet. Mesela pazar günü var 14 Şubat. Poyraz. Köy. Lodos. Ha ben... Bilemedin. Poyraz köydeki silahlara mı gönderme acaba? Olur mu hiç? Ne alakası var değil mi? Evet böyle bir durum var. Son, son derece... Bu sızma olayları artık Hı, bir yandan da öyle bir şey ki... çıkmış durumda. Evet. Hani yani e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir adet komutan... ...çünkü sonuçta her e, artık tabur mu e, Tugay mı ne boyutta yapılıyor bilmiyorum bu şifre işleri... ...ama ha, garnizon parolası olduğuna göre bu garnizon için hazırlanmış. E, garnizon komutanının ya da garnizondaki istihbarat birliğinin komutanının yazdığı şeyler bunlar işte. hani Bir yandan da ekoller vardır büyük Kırık Kırıkkale gibi şehir ekollerinden gidenler işte eşyalardan gidenler falan filan diye yalnız hani bu adi başbakan dedikten sonra hayat aynen devam edecek değil mi? Yani Albay Bülent Keçeci için hayatta bir şey değişmeyecek onun için değişmediği yani, gibi bir de üst komutana da bildirilmiş Erdek Mayın Filo Komutanı tüm amiral Atilla Kezek o görmeden imzalamış bilgisine olabilir. bilgisine de sunulmuş. hani okuyacak evet. değil herhalde parolaları ama yazan sonuç olarak Albay herhalde ben oradan düşünmüştüm. Hani öbür taraftaki sonuçta her gelen parolayı okuyup iyi midir kötü müdür bakmayacak herhalde ama e, yazan açısından ilginç bir durum. Yani memlekette bir garip bir dokunulmazlık hali devam ediyor ve artık hani böyle e, bir çeşit meşinleşmiş bir halde devam ediyor. Mesela cumartes pazar girdiği için araya pek veremedik değil hiç veremedik. Biz programdan cuma gün çıktıktan sonra oldu. E, İlkel Başbuğ'un da e, nahlı bir tane konuşması oldu. Evet bunu çeşitli gazeteler insaf vesaire gibi şeylerle verdiler. <gülüyor> yani en çarpıcı olanlardan bir tanesini gündeme örnek olarak getirirelim. Radikal Gazetesi Cumartesi günü PES. Başbuğda dinlenmiş şeklinde vermişti. Yani Türkiye'de koca kulak skandalı. Dikkatini bu kısım mı çekmiş? Evet. <gülüyor> e pek çok gaztanın böyleydi abi, e bu da oldu. Genelkurmay başkanı da dinlendi diye de verenler vardı. Ben onu da dinlendi evinin tuvaletinde kendi kendi konuşurken olmuyor değil mi bunlar? Hayır Türkiye'de e, yani şimdi yani yurt dışında e, bir grup subaya konuşurken öyle açıklama yapmış. ya yani öyle açıkladığı Kurmay için başkanı, kendi açıklamasını evet. söylüyorum. 20-25 kadar subaya konuşurken olmuş bu olanlar. E, yani bu 20-25 subaydan ve çevredeki bir yerlerden e, olsa gerek herhalde. Yani kamusal konuştuğunuz zaman e, birileri duyup bunu başka bir yerlere aktarabiliyor askerde olsanız. Hatırlatma bağında dinleyen askerler var mı? <gülüyor> Neyse. Yani çok e, şey bir durum var. Burada e, ironik de bir e, durum olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü burada ki konuşmalarda şey, internet ortamına e, düştüğü belirtilen şeyler bunlar. E, şey deniyor yani bil, konuşmanın ana konusu ne biliyor musun? Nedir? Bilgi sızması. Bilgi sızmasından şikayet ediyor konuşmakta. Hı hı. E, başbuğa ait olduğu iddia edilen ses ki kendisi de Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan çok kısa bir açıklamada da bunun işte yurt dışında e, bir grup subaya verilen bir briefing sırasında kaydedildiğini ve e, kayıtlarda da galiba bir miktar e, oynama olmuş olabileceğini ifade eden alt metinli bir metin yayınladı Genelkurmay Başkanlığı. Net olarak öyle bir şey söylemiyor, söylemiyor aslında ama ben öyle anladım mesela. Yurt hani. dışında yapılan bir e, konuşmadan e, düzenlenmiştir. Evet o düzenlenmiştir kelimesi bana şey gibi geldi hani. Ee, bir şeyleri bir şeylere karıştırmışlar Şöyle Çok kısa bir açıklama var hemen okuyayım Yurt dışında askeri personeli yaptığı bir konuşmadan yararlanılarak düzenlenmiş diyor hmm. Demek ki tam böyle değildi mi konuşma Bilemiyorum yalnız çok tabii önemli İçeriğine de biraz bakmalıyız Son derece ironik bir durum var bir kere Çünkü sızmalardan adam akıllı şikayet edilen bir durum var Yapılmıyor mu diye sen e, de, detaylı e, şeyi var mı elinde? Konuşması mı? Hmm. Var var. Ee, kendisi der ki şimdi değerli arkadaşlar adamlar hataları ist istismar ediyorlar. Bu önemli. Burada hata var. Hata iyi niyetli oluyor. Bilinçli oluyor. Cehaletten ileri geliyor. Hatanın çeşitli şeyleri olabilir. Ayrı bir konu. Ama şunu bilmeniz gerekir ki hata var. Ve hata istismar ediliyor. Kullanılıyor. Örnek. Bu Ankara Seferberlik Kurulu Bölge Başkanlığı'ndaki yaşadığımız bir olay. Ee, Bülent Arınç olayı diye hatırlatsak hatırlar mı dinleyiciler? Ee, öyle bir suikast dağ, iddiaları falan filan suikast denildi. Suikast iddiaları bir takım insanlar yakalanmıştı. Sürekli ee, yani olarak. üst düzey o... subay iki adet yakalanmıştı. Ee, bu yakalanan subaylarla ilgili olayı anlatıyor. Neyse e, başbuğun ağzından devam edelim. Örnek bu Ankara Seferberlik Kurulu Bölge Başkanlığı'ndaki yaşadığımız bir olay. Evet bunlara biz görev verdik. Ben verdim. Hiç kimse de ırgalamasın. Ben verdim. O görevi arkadaşlar icra ediyorlar. Uzun süredir icra ediyorlar. Yapılan ne? Bu adamlar sürekli orada. Yapılan ne? Nedir yapılan? Diyor ve anlatıyor. Daha görev yaptığımız bölgenin karakteristiğini bir kere tam bilmemiz lazım yani. Bölge hassas bir bölge ve bir yığın adam var orada. Benim adamımın bunu görmesi lazım. Sizin görmeniz lazım. Görmüyor. O zaman bu bir hatadır. Uzun süre o görevi yapıyorsunuz. İzleniyorsunuz yani. Kendiniz bunu hissetmeniz lazım. Anlamanız lazım. Anlamıyorlar. Profesyonel yeteneklerde sıkıntı var. Ya köstebek izlemiyorlar mıydı? Hani ordu içinde bir adam vardı. O adamı izliyorlardı. Arınç'ın komşusuymuştu. Evet iddialar öyleydi. Demek ki böyle değil. Efendim işte bu Ankara Seferge, Seferberlik Bölge Başkanı'na gelecekler. Arayacaklar. Yani ne yapacaksınız? Bir, aratmayacaksınız. Aratmazsanız ne olacak? Arayabilirler mi? Girdim giremezsiniz desen ne yapacaklar girebilirler mi oraya nah girerler yok öyle bir şey giremezlerdi yani iki oraya böyle giremezsiniz bilmem ne yapmazsanız ne olacak ondan sonra silahlı kuvvetlerin üzerinde şey gibi kalacaktı ne gereği var Kuşkusu, kuşku doğuracak buyur buyur ara efendim işte yok özel kuvvetlerin kozmine girildi e bunun psikolojik etkisi de vardır gireriz giremeyiz girdik bilmem ne tamam doğru diyor ee, yani aslında arama olmazdı mahkeme kararlarına rağmen biz izin verdik Arama oldu diyor. Yoksa ne hararlardı der kendisi. Ee, böyle de devam eden bir askeriye dünyamız var. Yani başbakan yardımcısını izletip izletilirken işte tabii o görevi ben verdim diyen genelkurmay başkanımız var. Kozmik odayı da mahkeme kararıyla falan arayamazlar. Arattırdık çünkü yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine leke kalacaktı diyor. Ve hala görev başında. Yani istifa etmediği gibi görevden de alınmıyor. Yani bir garip haldir gidiyor artık bu saatten sonra mevzuyu nasıl toparlamak ve nasıl oturtmak gerektiğini hukuka koyamıyorsun. Çünkü e kardeşim böyle falan diye devam etsen e bir yere varmıyor. Bir dokunulmazlıklarlar diye devam eden garip hal. Evet yani çok net anlaşılmıyor ama ilk önce bir belli bir sitede yayınlanıp sonra da hürriyet.com gibi bütün diğer büyük gazetelerin sitelerinde de okumuş olduğumuz bir şeydi bir miktar örnek olmak üzere sese kulak verelim. Evet, e baş bu ait olduğu ileri sürülen ve aslında Genelkurmay tarafından da doğrulandığı için öyle olduğunu kabul edebileceğimiz bir ses kaydı ortamda. ilk kez e, metakafe.com adlı sitede yayınlanmış. Ondan sonra da e, görebildiğimiz pek çok gazetenin ve haber ajansının sitelerinde de yer aldığını görmüştük. Onlardan birinden alarak aktardık biz de size. Başbuğa ait ses kaydı dün bütün internet sitelerinde belki gün ve dün bütün internet sitelerinde var idi. Burada tabi çok sayıda hukuki sorun da var. Yani hem hukukun üstünlüğü sözünü gerçekten hiç dilinden düşürmeyen bütün resmi yetkililer bazı kuruluşların kesinlikle hukukun dışında yer alabildikleri görülüyor eğer bu sesler doğruysa diyelim. Öyle bir ihtiyat kaydı koyalım buradaki konuşmalar. Hem de bayağı suç olduğu iddia edilen bir gözlemenin e, arama, izleme, takip çalışmasının da bizzat kendisi tarafından emrinin verilmiş olduğunu söyleyen ikinci bir kayıt var. Hı hı. Yani i̇kinci bir kayıt değil, aynı kayıtta ikinci bir husus diyelim. Böyle Açıklamaya bir Açıklamaya dair de bir açıklama geldi en azından. Ee, tamamen sessizlikle karşılanmadığını söylemek lazım. Hani pek çok gazete aman Allah'ım genelkurmay başkanı da dinlenmiş vah vah kısmını görse de haberin. Ee, darbeye karşı 70 milyon adım koalisyonu mesela hemen ertesi günü bir eylem yaptı Galatasaray'da bu konuda. Ee, biz terbiyeli olacağız, nah falan demeyeceğiz diye bir eylem yaptılar. 28 Şubat'ta pek bir şey kalmadı bu arada onu da söyleyelim. 28 Şubat bir önceki postmodern darbemizin yıl dönümü 7 gün kaldı bugün itibariyle yıl dönümüne 97 yılında 1997 yılında olmuştu evet o rüzgar gibi geçti ama etkileri hala geçmiş değil şu anki iktidarın varlığından tutun da pek çok noktaya kadar türban sorunundan katsayı sorununa hala tepemizde bela bela duruyor böyle. Öte yandan da şey tartışması olanca hızıyla devam ediyor. Ona da birazdan geçme imkanı bulacağız herhalde. İşte bu hakimler savcıları yüksek kurulunun aldığı karar İsmail Ağa cemaatinin faaliyetlerini soruşturduğu soruşturan savcı Cihaner'in Ergenekon'la da bağlantılı olarak... Özel yetkili savcıların soruşturulması sonucunda onun da şeye gönderildiğini söyleyelim. Silivri'ye Ergenekon davasına savcının. Ee, öte yandan da hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararıyla e, onun müdahalesine rağmen tutukluk hali süren başsavcı Cihaner'de diğer Ergenekon sanıklarıyla aynı cezaevinde kalmak üzere gönderildi. Büyük bir problem olarak devam ediyor. Yani yeni bir anayasadan e, yapılmasından başlayarak önemli bir hukuk reformu için muhakkak çalışılması gerektiği gibi bir durum var. Ortada ama bilemiyoruz şeyi. E, bugünkü gazetelerden birinde de Cihan Er'in Radikal gazetesinde 13 ay dinlenmiş Ergenekon'dan iz yok diye bir şey var. Dinlemeden terör suçu değil hakaret çıktı diye bir sızdırma var. Sızdırma haber Radikal aydınlatıyor şey ile verilmiş mühürüyle. Batlangaç diyelim. Bir başka gazete ya, <gülüyor> tarafta da Yargıtay'da işi bitirecekler başlığıyla İstanbul Ticaret Odası öğretim üyesi doçent doktor Yücel Sayman'a göre Erzurum kararının Ergenekon davasında özel yetkili savcılardan alınmasına yol açabilir. Ve dava ulusalcı güçler tarafından tasfiye edilebilir. Veli Küçük gibi isimlerle kapatılabilir diyor. Bu haberlere de tekrar <gülüyor> döneriz. Bir ara verelim. Semra Cerit Mazlum bugün e, yok. Onun için... Biz devam edeceğiz. Açık kaste. The Odyssey grubundan Going Back to My Roots adlı parçayı dinleyerek devam etti programımız. Programımız Açık Gazete, radyomuzda Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com Bugün e, sürdürülebilirlik programımız yok. Semra Cerit Mazlum iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik programında bir işi dolayısıyla bulunamadı. Biz devam ediyoruz. Ve epey de konu var ele almamız e, gereken e, doğrusu neresinden e, başlayalım. Özellikle bugün Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serap Yazıcı'nın her taraf köşesine taraf gazetesine yazdığı yazıda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun devlet seçkinlerinin yargı sistemi üzerindeki vesayet organı gibi çalıştığını bunun vahim bir tablo olduğunu, kısmi anayasa değişikliğiyle ortadan kalkmayacağını, yeni ve özgürlükçü bir anayasanın şart olduğunu reform için söylemiş durumda. Oldukça e, ilginç bir, yani bir, bir takım gazetelerin oldukça ilginç bir şekilde, aynı az birliği yapmış oldukları şekilde <gülüyor> yargıda deprem deniyor. Ama aslında bir hukuk devletine e, ulaşmak üzere, Gerçek bir reform yapılması gerektiği konusunda da önemli bir hareket oldu. Hem fikir olmasa bile herkes e, söylenebilir. Yücel Sayman da zaten e, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski programcılarımızdan Yücel Sayman. Erzurum'da alınan bu Hakimler, Yüksek, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun Kararının Ergenekon davasında özel yetkili savcılardan alınmasına yol açabileceğini söylüyormuş. Bugün Neşe Düzel'e verdiği mülakatte. En azından ıslak imza kafes planı Yargıtay'a gider. AKP karşıtı kamp dava Yargıtay'da birleşsin diyecek. Ve Sayman Yargıtay bunlar askeri suç deyip yargılamayı askeri mahkemeye devretme kararı verebilir. Ergenekon davası böylece. Ulusalcı güçler tarafından tasfiye edilebilir. Dava Veli Küçük gibi isimlerle kapatılır demiş. Yargıtay'da işi bitirecekler. HSYK'nın asıl hedefi Ergenekon diye de bir parantezi var. Bu haberin, manşet haberinin tarafı gazetesinin. Evet ortada bir yani demokrasiye daha genişletilmiş bir kapsam içinde ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda önemli bir dönemden geçmekte olduğu söylenebilir şeyinde, Türkiye'nin de öyle değil mi? Yani baya bir yani bu, buna bir psikolojik yarılma mı yoksa şey mi diyelim bir rejimle ilgili tartışma mı Ruhbanlar şeffaflaştı. Başlıklı ilginç bir yazısı vardı. Kısaca ona değinelim Etken Mahcupyan'ın. Sivil vesayet tartışmasını ortaya atanlar meselenin bu noktaya geleceğini pek tahmin etmiyorlardı muhtemelen diyor. Cuma günü yazmış olduğu bir yazı bu çıkan tarafta. Yani kamuoyu baskısı altında hükümetin geri adım atacağını böylece bağımsız yargıya tırnak içinde bağımsız yargıya halel gelmeden Ergenekon'daki yeni dalgaların engellenebileceğini sandılar. Çünkü askerin prestijini ve güvenilirliğini yitirdiği bu süreçte genel bir kamu reformunu durduracak tek etken tarafsızlığı sorgulanmamış bir yargının bağımsız olarak kalabilmesiydi. Böylece aslında açıkça taraf olan üst yargı eliyle görünürde nesnel ve adil bir müdahale mümkün olacak. Ergenekonun belki de yargıya uzanan kolları hasır altında kalacak ve hükümetin dizginlenerek geriletilmesini sağlanacaktı. Üst yargı bu konuda deneyimliydi. Ben, benzer bir durum Şemdinli'de ortaya çıktığında savcı Ferhat Sarıkaya meslekten ihraç edilmiş ve hükümet bunu sineye çekmek zorunda kalmıştı. Bu kez gündemde doğrudan 3. Ordu Komutanı vardı. Geçen Ekim ayında Çatalarmut Barajı'nda ele geçirilen bomba ve mühimmatın izini takip eden savcılık söz konusu Ordu Komutanı'nın yanında Erzincan İl Jandarma Komutanı'nın ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürü'nün de bir hazırlık içinde oldukları kanaatini veren ek bulgularla karşılaştı. Buraya kadar olay bir üst düzey. Şemdinli planına benziyordu. Ne var ki aynı soruşturma savcılığın önüne bir isim daha çıkardı. İlhan Cihaner, Erzincan başsavcısı. Şimdi Cihaner'le ilgili haberler yaklaşık 6 aydır medyada dolaşıyordu. Yetkili olmadığı halde İsmail Ağa cemaati hakkında soruşturma yürütmeye kalkan bu kendine özgü savcı 20 küsur ilde gözaltı kararları vermiş, aramalar yapmış, telefonları dinletmişti. Suç duyurusuna rağmen HSK tarafından korunan Cihaner'e nihayet soruşturma açıldığında da Cihaner bu soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Osman Şanal'ın görevden alınmasını talep etmişti diyor. Böylece ortaya organik bir bağlantı sistemi çıktı. Üçüncü ordu komutanından başlayarak jandarma istihbarata oradan ide ideolojik mücadele içindeki bir savcıya ve nihayet onu koruyan hakimler ve savcılar yüksek kuruluna uzanan bir çizgi. Hem bir güce tekabül ediyor hem de olağanüstü kırılganlık arz ediyordu çünkü zincirin halkaları fazlaydı ve en zayıf halka olan Cihaner'in üzerine gidilmesine hükümetçe karar verilmiş gözüküyordu. Hakimler savcılar yüksek kurulda bu süreci hemen durdurmak zorunda olduğunu hissetti ve çarşamba sabahı toplanarak Erzurum'daki Ergenekon soruşturmasını yürüten özel yetkili başsavcı vekili ve Osman da dahil olmak üzere dört savcının yetkilerini aldı. Ayrıca Erzurum başsavcısını da katarak hepsi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yani Bunun tek anlamı şudur. Üst yargı bir gö gövde gösterisine hazırlanıyor. Elinde tuttuğu gücü bir cephe savaşı mantığı içinde savunacaktır. Nitekim diyor işte Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'ndan. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na gelen destekte de bu gözlemi doğruluyor. Ne var ki ortada epeyce ironik bir durum var. Her şeyden önce yetkisi alınan savcılar soruşturmaları belirli mahkeme kararlarına bağlı olarak yürütmekteler. Dolayısıyla Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu aslında yargı mekanizmasını kadük etmiş oluyor. Çalışmaz hale getirmiş oluyor. Üstelik bunu hukuki bir gerekçeye dayandırarak da yapmıyor. Ve zaten hakimler sadece yüksek Kurulun görev alanı sadece idari meselelerle sınırlı. Öte yandan bu yöntemle bütün bir yargı sistemine gözdağı verilmiş, eğer bizim istediğimiz türden davranmazsanız hepinizi meslekten atarız denmiş oluyor. Kısacası üst yargı artık ona yük getiren hukuksal kisvesinden sıyrılmış, doğrudan asli işine yani siyasete girmiş bulunuyor. Şöyle bitiriyor yani yazıyı. Aslında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerine, 1. Yargıtay Başkanlık Kurulu'na ve Yargıtay Başsavcılığına toplum olarak teşekkür etmemiz lazım. Reform gereğini bundan daha iyi ortaya koyan bir adım atamazlardı. Yeter ki hükümet sağlam dursun demiş. Ama tabi hükümetin sağlam durmasıyla neyi kastettiği <gülüyor> tam tartışılabilir herhalde. Ve hükümetin de Nasıl bir hareket, hatta hareket izleyeceğini henüz bilmiyoruz. Yok o o kısmı gayet gayet e, karışık. Ama hani bir iki tane iyi şeyden, bir iki tane de kötü şeyden bahsetmek mümkün. E, bir tanesi Cumhuriyet gazetesinde bugün, Hrant Dink suikastinde ihmal. Polis aklayan rapor geçersiz demiş. Cumhuriyet caddesi birinci, e, Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet. birinci sayfasında. Başbakanlık teftiş kurulu Dink cinayetinde ihmali olan 19 polisi aklayan İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporun geçersiz olduğunu bildirdi, diyor. Raporda istihbarat daire başkanı Akgürek ve tespit edilecek diğer görevliler hakkında görevi ihmal nedeniyle ön inceleme yapılmasının uygun olacağı da vurgulanmış. E, bu önemli çünkü aslında gerçekten acıtıcı bir e, durum idi. E, Engin Çeber davasıyla ilgili de emniyetten gelen rapor. Gerçekten e, içler acısı diyebileceğimiz bir rapor. E, polislerin suçu olmadığı, belki bir öfke kontrolü kursuna falan gitser iyi olur e, diye çıktı. Çeber'i e, döverek öldürdüğü iddia edilen rapor e, ga, polislerle ilgili raporda. Halbuki o polislerden biri şu anda mahkemede müebbetle yargılanıyor. Ama e, emniyete sorarsanız onlar iyi. Sorun yani o öfke kontrolü eğitimiyle bunu atlatabileceklerini düşünüyorlar anlaşılan ama çok... O suç validir. işlemeden önce olan kısım, suç işledikten sonra değil mi? çok anlamı kalmıyor mevzunun. Evet. Tabii bu yani Hükümet'in Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun bu ranting suikastındaki ihmali araştırmaya devam etmesi polisi aklayan e, raporu da geçersiz sayması e, pozitif bir gelişme olarak hı hı bakıyor. Bakılacak bir şey. Öte yandan da Başbakan Erdoğan da bir referandumdan bahsetmiş. Referanduma gidileceğinin ipuçlarını vermiş. Bu yargı reformu ile ilgili. Bu da önemli bir gelişme sayılabilir. Bir gelişme mi ondan emin değilim. Önemli olduğu kesin ama yani ne demek istiyor yargı reformu derken anlayabiliyor muyuz onu? Yani mesela Devlet güvenlik mahkemeleri yerine kurulan neydi? Yüksek mahkeme Ağır ceza mı? Artık iyice karıştı isimler. O mahkemeler mesela durmaya devam edecek mi? Ya da reform derken nelerin değişmesinden bahsediyor? HSYK ne olacak? Onu olacak? Bu ne olacak falan? Buralardan bahsetmek yok. Yine bu, miktar, bu bir miktar Kürt açılımını hatırlatan bir durummuş gibi geliyor bana. Hani e, tabii iyi olur referandum da güzel kelime, reform da hoş bakalım ama ne? Bakalım aslında yani konuşmasına şimdi NTV, MSNBC'den bakalım. Yargı reformu için anayasa değişikliği reformu yapılacağını söylemiş. Bu aslında e, dediğin gibi içeriği yani muhalefetle uzlaşma olmazsa referanduma gidebiliriz diye bir içeriğini tam açıklamamakla beraber hiç açıklamamakla beraber hatta bir kararlılık gösteriyor. Şimdi Türkiye İspanya Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e gidiyormuş ikincisine. Havaalanında, havalimanında açıklamalarda bulunmuş. Şimdi yargı reformu konusunda şu anda Türkiye'deki gerek siyasi partilerin Gerek sivil toplum kuruluşları noktasında her kesimin beklentisi ve arzusu demiş. Böyle bir değişikliğin boyutu ne olur? O ayrı bir konu demiş. Uzlaşı komisyonu oluşturacak. Böyle bir komisyon olur mu olmaz mı? Bundan önce gördük maalesef. Olumlu cevap alamadık. Mesela bakıyorum şimdi nedir ve hiçbir şey söylememiş evet. Yani ya reformu konusunda bir şey söylemek. E hayırlısı olsun tabii. Reform iyi olur. Ama reformdan kastımız ne? E, burada önemli olan kısım bu. O aynı şeye yine benziyor bence. günü de sanatçılarla bir toplantı düzenledi işte e, Başbakan Erdoğan. Orada da çok güzel konuşmalar oldu işte. Diller dillere aksın. Sanatçılar e, topluma olumlu olsun. İşte taşın elin, altına elinizi koyun falan filan. Böyle bir konuşma ne demek istedi acaba diye ben bir daha bir daha bir Okudum, dinledim. Yine anlayamadım. Hiçbir şey demiyor olabileceğini düşündüm açıkçası. Ee, ya zaten çağrılan sanatçıların hakikaten bir kısmı için e, durum herhalde yeniydi diye de tahmin ediyorum. Diğer kısmı ise e, dosya verenler olmuş, konuşanlar olmuş vesaire. Yani, hani sonuçların olacak birlikte göreceğiz. Önemli bir gelişme ama diye say. Bakmak mümkün. Yani önemliler önemli. Ee, Sanatçıların arasında yer alan bazı isimler katılmamışlar. Sezen Aksu, Sabahat Akkiraz ve Edip Akbayram davetli oldukları halde mazeret bildirmişler. Ee, yani fakat mesela Rojin hı hı. hapishanelerdeki çocuklarla ilgili bir dosyayı kendisine sundum diyor yaklaşık 4000'e yakın çocuk en problemli dönemlerini hapishanelerde geçiriyor ve eğer hapishanelerde yatarsa bu çocuklar 20 yıl sonra onların öfkesini bölge insanı olarak oradan tahmin edebiliyorum ya yani olarak tahmin edebiliyorum demiş. Yani 1925'te şark ıslahatı yapıldığı zaman birçok şarkı Türkçeye çevrildiğini söyledim. Bunların TRT arşivinden çıkartılarak Onların da isimlerinin iade edilmesiyle ilgili bir öneri sundum diyor. Bence büyük bir iyi niyet var demiş. Şimdi bu olumlu bir gelişme mesela. Arif Sağ da devlet Türkiye'deki bu gelişmeleri sanatçı gözüyle görmeye çalışıyor. Böyle bir izlenim aldım. Burada sanatçılar ilk defa devletin dikkatini çekti. Devlet ilk defa ülkenin sorunlarını sordu. Aldığım izlenim şu demiş. Söylenenleri yapmak arzusunda olan bir görüş var demiş. Neşet Ertaş'ta başbakan gayet olumlu şeyler söyledi. Bütün sanatçılar başbakanın görüşünü onayladılar. Bence çok olumlu bir girişim oldu. Sanatçılara verilen önemi gösterdi demiş. En ilginç şeylerden biri... E, e, ...başbakanın kendi konuşması da aslında e, içerik olarak ne... E, Olumluydu gayet gayet de evet. ne demek istiyor? Hiçbir yere varmayan hani... E, Hoş belagat diyebileceğimiz sözler, yani aylardır devam eden Kürt açılım mı, demokratik açılım mı, milli kardeşlik projesi mi, neyse artık şunun adı, yani ne olacak, ne oluyor, Kürtlerle nasıl barışılacak? 30 senedir bu insanların tepesine tepesine basıyoruz, bu iş nasıl çözülecek, nasıl eşit yurttaş olmayacak Bunlar yok. Yani sürekli bir soyutlama, sürekli muhlaçlı araştırma ve hani uzayıp giden bir süreçmiş gibi hissediyorum ben. Ya çünkü neler yapılması gerektiğine dair en az 30 senedir uzun uzadıya diye konuşulduğu için... hani ...sadece tercih yapmak var geriye. Pek kafa patlatacak bir şey yokmuş gibi geliyor bana. Gene de tabii yani olumlu tarafından olumlu, da tabii. bakmakta fayda var. <gülüyor> çünkü işte Rojin'in özellikle mesela hapishanedeki çocuklarla ilgili dosyayı... Terörle mücadele kanunu önemli. mağduru çocuklarla ilgili. Ama bu dosya başbakana... E... Ama işte böyle bir toplantı evet. vesilesiyle e, adı da iyi bilinen bir sanatçı, bir şarkıcı e, aracılığıyla giderse daha önemli denebilir. İşte roman açılımı da e, gündeme gelmiş. E, en ilginçlerden biri de Hakan e, Peker'le olmuş. 90'lı yıllarda popüler pop şarkılarıyla tanınıyordu özellikle. Ve toplantıya da onun sözleri damga vurdu deniyor. Şöyle demiş Başbakan Erdoğan Hakan Peker. Demokratik açılım yapılıyor ama bir yandan Kürt siyasetçiler belediye başkanları gözaltına alınıyor. Burada bir çelişki var gibi demiş. Toplum gergin. 30 yıldır şiddet yaşanıyor. Şiddet topluma olduk. Ülkeyi yönetenlerin üsluplarının sert olması daha da çok geriyor. Bugün... Sanatçılara karşı güzel bir çok güzel bir konuşma yaptınız. Keşke her zaman üslubunuz böyle olsa demiş. Sürekli kavga eden bir toplum olmayalım. Belediye başkanlarının salı verilmesi gerekiyor. Bir yandan açılım yapıyorsunuz, demokratik hakların verilmesini istiyorsunuz ama şu anda paketin ne olduğu belli değil. Siyaset yapan insanlar gözaltına alınıyor. Bu kişilerin serbest bırakılması gerekiyor demiş. Şimdi bu oldukça Önemli bulduğumuz önemli. bir şey. Siyaset yapan insanlar gözaltına alınıyor demiş. Üsluba da sertlik üslubuna da değinmiş olması da Hakkari'nin Çukurca önemli. ilçesinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması öyle konuda artık. KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi daha gözaltına alınmış. Anadolu Ajansı'ndan gelen haber. 70 Kürtçe e, isim verilen sokağa inceleme başlatılmış. Diyarbakır'da. Evet. 70 sokak Kürtçe isim verilmesiyle ilgili inceleme başlamış. 7 mahallede açılan 70 sokakla ilgili isim durumu bu. Meclis kararının kaymakamlık onayı beklediği belirtiliyormuş. Kaymakamlık onayı yerine inceleme gelmiş. Ya bunlar bir şey ifade etmiyorsa bilmiyorum ki ne etsin diyorum. Bu arada en azından iyi bir haber de verelim isim değiştirmeyle ilgili. Kenan Evren Mahallesi değil artık bir mahalle daha. Memleketin her tarafında Kenan Evren Lisesi, Sokağı, Mahallesi, Caddesi'nden geçilmiyor. Ee, bir tanesinden daha kurtulduk Mardin'de. Referandum yapılmış ee, Mardin'de. isim değişikliği referandumunda mahallenin adı KOTEK olmuş. Ee, aslında çok yoğun katılım olduğu da söylenemez referanduma. 162 kişi oy kullanmış. Kaç kişi içinde? İçinde. Ee, Bilmiyorum. O yok. 101 kişi mahallenin adının kotek, ucu topuzu değnek. 60 kişi mezopotamya bir kişi de Karşıyaka olarak değiştirilmesi yönünde. Oy kullanmış burada önemli olan hakikaten bir şeyden işliyor olması ve oturdukları yere dair insanların bir şey söyleyebilme hakkı, hakkı olabiliyor olması. Hakkı ve bir fikri olması da iyi ama. bir şey yani. Saçma görünse bile bir fikir İnsanların kendi oturduğu yerle ilgili kimse hesap verip saçma mı diyeyim bunu bile bence açıklamak zorunda olmaları bir garip ki şu yaşanını biz lüks olarak görüyoruz. Yani Hrantin Caddesi bir türlü Ergene Konca Caddesi'nin gerçek adı haline gelemedi. Ee, gelemediği gibi e, belediye meclisinde AKP'li üyeler efendim ne gerek var yahu e, artık sokak isimlerini değiştirmiyoruz demişlerdi. Bu konuda da bilgi edinme e, hakkı kapsamında ben başvurdum. 2007 e, Ocağı'ndan beri yani Hrant Dink öldürüldüğünden beri kaç tane sokağın, bulvarın, caddenin, mahallenin ismini değiştirdiniz İstanbul'da diye. Sonunda cevap geldi. E, söyleyemiyorlarmış. Daha Niye? Önceden, daha önceden tasnif edilmediği için e, şimdi benim için de tasnif edemezlermiş. Yasada buna e, el veriyor zaten. E, bu sebeple böyle bir bilgi oluşmadığından böyle bilgi yokmuş. Mesela, sen... Yani 2007'den beri kaç sokak değişti İstanbul'da bilmiyorlarmış özetle belediye. Doğru mu söylüyorlar acaba? Bence söylemiyorlar. Sorun burada zaten. Ayrıca niye biz bunlara yalvarmak zorunda kalıyoruz? Orası da belli değil. E sen bir yardım teklif et. Ben tasnif heyetinde bulunayım, yer alayım. Yani tasnif ba başkan işleri... olmak da istemiyorum. Sadece Üstelik üyesi mi? olarak, basit bir üyesi olarak desa... Ya hakikaten şu belgeleri verseler, bari onu yapsalardı. Hani şu defterlere bakın, şu kararlara bakın. Öyle bir şey yok. Niyet oradan belli. Nereden belli derseniz bana iki sayfa cevap yazmışlar. Sağ olsun belediye adam yerine koyup beni. Ee, i̇ki sayfalık cevabın bir buçuk sayfası neden sokak isimlerinin değişmesine gerek olmadığı ve bunun neden zararlı olduğu üzerine. Halbuki benim sorum bu değildi. 2007'den beri neyin değiştiğini sormuştum. Son satırda da bu bilgiyi veremeyeceklerini söylemişler. İşte öyle. Peki bir ara verelim devam edeceğiz yine. Açık kaste. The Supremes grubundan Love Child adlı parçayı dinledik. Grubun kurucu elemanlarından Flo diye adlandırılan Florence Glenda Ballard Chapman'ın da ölüm yıl dönümü bugün. 22 Şubat 1976'da sefaret içinde diğer arkadaşlarının gördüğü şöhreti pek tadamadan ilk kurucu elemanlarından biri. Ölmüş ama bu dinlediğimiz şarkıda da yer alan biri Flo, Flo Chapman'ın ardından ona da bir günaydın diyerek devam ettik. Saat 9.38 ve devam ediyoruz e, Açık Radyo'da programı, Açık Gazete programına. İlginç bazı gelişmeler daha var. Bir de şeyi de söylemeliydik hemen. E, bu Şemdin iddianamesi. Tekrar şiddetle gündeme geldi bu son zamanlardaki Hakimli Asal Yüksek Kurulu'nun yetkisi olmamasına rağmen çeşitli bir yetkisi olmamasına rağmen şunu yapmam falan deniyor. En ilginç yetki aşımı ifadesi de şeydeydi eski genelkurmay başkanı büyük anıta ağır suçlamalar yönelttiği soruşturma aşamasında siyasilerle görüşerek meslek haysiyetine gölge düşürdüğü gerekçesiyle ihraç ettiği Ferhat Sarıkaya 4 yıl sonra Ankara'da ortaya çıkmış durumda. Bir sürü de bize de bazı dinleyici dostlarımızın da yazdığı gibi kendisinin Utah'ta filan olduğu, Biz mesela Ferhat Sarıkaya'nın nerede olduğunu bilmiyoruz filan dediğimiz zaman o gazetelerin yazdığına göre Utah'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde o şey Bible Belt denen yerde yani çok dinli, kuşağında. dincil kuşağında incil kuşağında yaşadığına dair haberler olduğunu da söyleyen dinleyicilerimiz olmuştu fakat öyle Biz değilmiş. Nerede diye sorunca Utah'ta bilmiyor musunuz denilmişti. En azından söylediğine göre pasaportu bile yok. Eryaman ve Sincan'daymış. Ankara dışında pek çıkmıyor. Evet ve aslında bu sonu, usul yanlışları yapmış olabilir mi ama bu sonucu doğurmamalıydı demiş. Gökçer Tayincioğlu'nun haberinden okuyalım Milliyet gazetesinde bunu. Pazar dünkü milliyette Gülen cemaatiyle ilgili olduğu ya da ilişkisi olduğu söylentileriyle de ilgili olarak Gülen'i tanımıyorum demiş. Son dönemde büyük sıkıntı yaşadığını da belirtmiş ama artık geçmişe büyük bir sünger çektiğini söylemiş. Ben söyleyeceğim her şeyi iddianamede söyledim. Söyleyecek başka şeyim yok demiş. Bu arada zaten olan biteni de takip etmiyormuş. Evet. Televizyon bile izlemiyormuş ve e, sürecin parçası olmak istemiyorum demiş. Bir hukuk danışmanlığı yapıyormuş. şeyde Yani savcılık kadar keyif vermiyor demiş. İhrac edildikten sonra ne yaptınız sorusuna? Ankara'daydım, Eryaman'da, Sincan'da kaldım. Şimdi de Çukurambar'da kalıyorum. Çocuklarım okula gidiyordu, buraya taşındık. Amerika ve Bosna'ya gittiğiniz söylendi. İkisine de gitmedim. Pasaportum yok. Bir takım cemaatlerle ilişkiniz. Böyle bir bağlantı yok. Fethullah Gülen için de söylendi. Tanımıyorum bile kendisini. Neden ortadan kayboldunuz sorusuna. Hep Ankara'da danışmanlık yaptım. Murat Bey'in yanında çalışıyorum. Okuldan arkadaşım. Geçmiş artık benim için bitti. Çocukların okuluyla ilgileniyoruz demiş. Maddi ve manevi sıkıntı yaşadınız mı? Yaşadık oldu tabii demiş. Kırgınlığınız var mı denmiş. Ee, o dönem yaşadığım kırgınlıklar var tabii ama şimdi gayet iyiyim. Rahatım diyor. Ee, böyle devam eden bir e, görüşme. Bir yandan da bu da herhalde önemli. Evet, olmamalıydı diyorsunuz. Neden ortaya çıkmadınız? Onu yapanlara sorun. Sadece savcılık görevimi yaptım. Sonrasında öne çıkmak gibi bir düşüncem olmadı gizemli bir şekilde yaşamıyorum saklanmak gibi niyetim olmadı sıradan vatandaşız demiş adalet size sahip çıkıldı mı sorusuna da o dönemde adalet bakanlığı müsteşarı da kınanmanız gerektiği yönünde oy kullanmıştı geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum çok fazla demiş kırgınlığınız var ama ifade edemiyor gibisiniz mutlaka mutlaka sağ olsunlar murat bey ve arkadaşlar destek oldular Memnun musunuz yaptığınız işten? Savcılık gibi değil tabii. Aynı tadı alamıyorsunuz demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdunuz mu? Hayır başvurmadım. O dönemde hakimler savcılar yüksek kuruluna savunmamı yaptım. Söyleyeceğimi söyledim demiş. Ee, mesela radikaldeki haberde bu görüşmenin sonunda bir de şöyle ilginç bilgiler verilmiş. Niye verildiğini anlamadım ama bu kısım medya arkası diyebileceğimiz kısım haberden öte. Sarıkaya Arınç'ın evine 700 metre uzakta oturuyor. Ee, Ankara'da son olarak Başbakan Çukurambar semtinde son dönemin Gözde e, semti olduğu Ankara'da söylenmiş. Ankara'nın son yıllardaki Gözde semti Çukurambar'da kiralık evde oturan Sarıkaya'nın 99 model Honda marka aracı var. Sarıkaya sık sık avukat aracın Passat marka lüks aracını da kullanıyor. Aracın Sarıkaya'nın evinin önünde görüntülenen bu aracında ise büyük bir tespih ve zaman gazetesi dikkat çekiyor. Diye devam eden hmm. e, ne demek anlayamadım ama herhalde e, yazanlar anlamlandırıyorlardır okuyan da anlamlandırıyordur diye bakmak İnşallah lazım yoksa anladım mi? aslında neyse sala yatmanın da alemi <gülüyor> yok bir anda anladım ama ayıp yani daha Türkçesi. Evet e, yani dört yıl geçmiş dört yıldır adam ortada yok siyasete girmeyeceğim konulardan haberim bile yok girmek de istemiyorum diyor hala daha bu şekilde yaklaşıyor olmak. Herhalde a yok Allah aşkına oturmaya mı geldik biz biliyoruz da mı oynuyoruz düğün ısrarından çok farklı değil. Bu arada e, bir adette AKP'den garip durum yaşandı. Kahramanmaraş milletvekili Avni Doğan. Evet, aslında şimdi onun üzerinde. Oraya gelmeden hocam. belki de Avni Doğan niye e, gitti de konuştu kısmına. Çünkü bir konuşma yaptı ve konuşmayla birlikte bir epey tantana çıktı. Bütün milletvekilleri şu anda bu e, demokratikleşme sürecini anlatmak üzere e, çeşitli illere gidiyorlar imiş. Bu bir çeşit hani erken seçim yatırımı da olabilirmiş yine yorumlar kısmından. Avni Doğan da gerçi konuşmalar demokratik açılım falan değil. Çünkü kimse 10 dakikadan fazla bu konu üzerine konuşamıyor içerik sıfır olduğu için. Hayır ee, bir de ya adı demokratikleşme olan bir açılım. D, demokrasi ve D harfi geçen bir yerde bunu izah etmekle görevli bir milletvekilinin yaptığı konuşma doğrusu çok Harika, harika. Harika, şaşırtıcı. Kalite yani. <gülüyor> ne demiş? Kendisi aslında mealen mi söyleyelim? Mealen söyleyelim. Yok canım, bayağı Aynen var. verelim diyorsun. Aynen verelim ya. <gülüyor> şimdi biz onları fişliyoruz başlığıyla milliyet vermişti dün. Aynen de öyle söylüyor zaten. Sıra bizde, şimdi biz onları fişliyoruz dedi. Ee, bu kendisi... memlekette kimin başı örtülü fişlemişler. Kimin çocuğu İmam Hatip'e gidiyor fişlemişler. Kim muhafazakar, kim oruç tutuyor fişlemişler. Şimdi biz onları fişliyoruz sıra bizde demiş. Tüyler ürpertici. Yani derdi anlayamamış belli ki Doğan. Çünkü e, dert kimsenin kimseyi fişlemediği bir evet. memleket. Hele demokratik bir... Ama nesil demokratikleşme... siz fişleyin, bir durum değil bu. <gülüyor> Açıklama yapmaya gittiği bir yerde... Ah, şimdi biz biz diyeceğiz sizi deyince tabi derhal AKP'den atılmış değil mi? Ee, yok. En azından <gülüyor> tepki olmamış? gelmiş hızlı bir şekilde partiden. Ee, Hüseyin Çelik Avni Doğan'ın sözlerini tasip etmediğini, partisinin de tasip etmediğini, bu sözlerin arkalı, arkasında olmadıklarını söylemiş ve Sayın Milletvekili bu sözlerinden dolayı uyarılmıştır demiş. Uyarılmak iyi tabi ama e, partiler i̇yi. hukuki mekanizmalar oldukları için... ...uyarılmak diye bir şey tabii mevcut... ...ama bundan öte disiplin kurulu diye bir şey de mevcut... ...savunmasını niye almıyorlar onu anlayamadım... ...çok ağır bir itham çünkü bu... ...ve e, hani gerçekten de... ...yenilir yutulur tarafı yok... ...şu açıdan yok... E, ...eğer mesela e, Ergenekon'un... fasafisi olduğunu düşünüyorsanız... ...ya da Ergenekon'un e, yandan avukatıysanız... ...ya da öyle hissediyorsanız... ...ya da ya da ya da o zaman söyleyecek bir şeyiniz bence yok... ...çünkü o zaman inanılmaz... ...hükümet demek fişli diyecek bir şey yok... ...efendim sistem böyle işliyor ne var... Denilebilir belki ama eğer özgürlüklerden yanaysanız, demokrasiden yanaysanız o zaman ortada çok ciddi bir sıkıntı var. Ve bence de uyarının yani ne fikrim uyarıyla geçiştirilebilecek bir şey değil. Yani bir korkunç totaliter bir şeye yani demokrasinin tamamen zıddı olan otoriter ya da totaliter bir uygulamaya karşı çıkıyorsunuz ve şimdi biz yapacağız aynı şeyi diyorsunuz. Bunda demokratik bir partinin demokratikleşme üzerine konuşulan milletvekili, milletvekili AKP. Üstelik de genel başkan yardımcısı sadece bir milletvekili de değil. Dolayısıyla da yani bu disiplin kuruluna, disiplin kurulu diye de bir şey, kur, kurumu yok mu partilerin? Var. Tabii ki Mekanizma var. var. Zaten zorunlu. Peki niye oraya verilmiyor? Kim uyarıyor? Yani erken tepki göstermiş olmalarını takdirle belki karşılamak mümkün AKP'nin. Ama yetmez. Bence yetmez. Yani çünkü demokratikleşme dediğimiz şey bir yandan da hukukileşme, iyileşme, hukuk içine girme ve her durumun hesabını verebilme. Ve şeffaf olabilmekle ilgili yani uyardık e, çok güzel iyi de bize ne ki yani. Ha, ben yanlış bir şey söyledim hemen düzelteyim mi Kahramanmaraş mi sade e, yani şey değil başkan yardımcısı Yok, değilmiş. Değil. Evet onun başkan yardımcısı Hüseyin Çelik ben şimdi Cumhuriyet'ten de bakıyorum ve Doğan'ın sözlerini parti Doğan'ın sözleri partiyi bağlamaz demiş ve uyardık demiş kendisine. Ve iyi de bir şey konuşma yapmış yani kurulduğumuz günden beri. ...fişlemelere karşı tavır koyduk. Demokratik bir ülkede... ...kimsenin fişlenmesini doğru bulmuyoruz... ...kimseyi fişlemiyoruz... ...demiş... ...ve ondan sonra... ...Doğan da bir... ...tevil getirmiş... 40 yıldır... ...fişleme yapanların hükümet tarafından... ...deşifre edildiğini anlatmak istediğini... ...bildirmiş ama bence demokratikleşmeyi anlatmak için başka bir milletvekili seçseler iyi olacak. Çünkü kendisinin çok derinlemesine kavramış olduğu izlenimi doğmuyor. Ben Deniz'de en azından. Biraz sıkıntılı. Ee, bir diğer sıkıntı noktası zirve yayın evi cinayeti vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Malatya'da e, insanlar sadece ve sadece Hristiyan oldukları için işkencelerle öldürülmüşlerdi. Eee Çıkan sonunda şu oldu. Beş genç bu işi yapmışlar tek başlarına. Hiçbir alakası yok hiçbir şeyle. Yani özeti bu. Niye Duruş... yapmışlar? Duruşma savcısı beş tutuklu sanığa üçer kez müebbet hapis cezası verilmesini istemiş. Soruşturulmanın, soruşturmanın genişletilmesi talebi ise reddedilmiş. Evet. Yani yani böylece ergenekona bağlanabilmesi ihtimalde. Ortadan, Ortadan kalkmış oluyor. Kendi çapında bir cinayet davası olarak devam edecek. Zirve yayın cinayeti ki jandarmayla ilgili ciddi bağlantı iddiaları vardı. Ama mesela şeyler vardı evet. Hürşit Tolon ve Durmuş Ali Özoğlu'na, O da misyonerliğe dair gizli belgeler bulunmuştu Ergenekonsan'a her ikisi de. E, ...belgelerde Kayra Dağıtım... ...yani Zirve Yayın Evi'nin eski adı... ...ve Malatya adının özellikle geçtiği... ...Ergenekon Davası'nı... ...Sevgi Eren Erol'un... ...söyleminin bir grubu harekete geçirmeye... ...yönelik olduğu yolunda iddialar vardı ama... ...birkaç gencin işi olarak kaldı... anet böyle... ...şey başlığıyla vermiş bu haberi... ...Zirve Yayın Evi cinayeti davası... ...Ergenekon'a sırtını döndü diye... Müdahiller de mahkeme bir fırsatı kaçırdı demişler. Yani bu dosyada tıpkı Danıştay saldırı davası gibi Ergenekon'la bütünleştirilebilirdi ama bu fırsat değerlendirilmedi demiş mesela avukat Erdal Doğan. Kendisi de Hrant Dinkin de ailesinin avukatlarından olan. Evet. Ve avukat bir başka avukat Nalan e de Poyrazköy soruşturmasının incelenip değerlendirilmesi yapılmadan cinayetlerin bu Malatya cinayetlerinin misyoner cinayetlerinin gerçek kapsamının görülemeyeceğini vurgulamış. Mahkeme davayı 5 sanıkla sınırlandırdı diyen avukat müdahil avukat Murat Murat Dinçerse bundan sonra taleplerimizi yineleyeceğiz demiş. Yargı yeterli donanıma sahip değil demiş izlenen yöntemler bakımından. Ne ee, bir sorun bu da tabii. Bir diğer demokratikleşme adımı diyebilir miyiz bilmiyorum ama e, AKP ve komisyon öyle algılamış. Belli ki e, silah ruhsatlarıyla ilgili iki haftaları devam eden yoğun bir tartışma var. İşte tek doktor raporuyla malına, silah alımını kolaylaştıracak çeşitli adımlar atılmaya çalışılıyor. Tepkiler geldikçe geri çekiliyor. E, en sonsa şimdi av tüfeği dahil. Pompal tüfekler dahil af tüfeklerinin 21 yaşında değil 18 yaşında da alınabilmesi Güzel. için. Bence 13 e indirilse. E, ya bence yaş sınırı konulması hakikaten manalı değil. Neyse, Be bebeklere de verilsin hatta. E, gerekiyor olabilir çünkü tamamen demokratikleşme için böyle. Yani alt komisyon başkanı AKP'li milletvekili Selami Uzuna sormuşlar. Hayrola diye. O da ya çok talep var efendim demiş. Özellikle ya. göçer çoban gibi kişilerden bu konuda yoğun başvuru var demiş. Yani maksat vatandaşın sıkıntısı çözülsün başka Bizde bir de şey de yok. silah gö logisi falan. Gördün değil mi koridordaki sıradaki onların hepsi göçer ve çobandılar. 3 gündür Ben sırasını... de ne yapıyorlar diye bakıyorum tamam eyvallah. Volkan zorbaşı diyor onlar. Bir de tüfek verirsek daha sakat olacak ama ne tüfeği alan gidiyor değil mi? Al gidiyor tabii. <gülüyor> ha, tamam. Ama sadece pompalı dağıtıyor. Ruhsat verilirken de silahların kaynağına, nereden geldiğine bakılmayacakmış. Böylece kaçak yollarla ülkeye girmiş Hı. av tüfekleri de bir miktar yani yasallaşmış olacakmış Peki Cumhuriyet Halk Partisi mesela bu konuda son derece anlamlı bir muhalefet yapıp Bu iktidarın gidişi gidiş değil bütün top, tepeden tırnağı silahlandırıyor bu milleti AKP hükümeti diye Eyvah şeriat geliyorlar bağlamında mı? Evet mesela her şeriatla ilgili de olmasın Yok zaten bu konuda CHP aslında söylemiş Yine alt komisyon üyesi CHP milletvekili Hulusi Güvel Demiş ki 18'e indirilmesi itiraz ettiğimiz bir konu. Çünkü 18 yaşında bir genç çocukluktan yeni çıkmış daha lise çağındadır. Diyor ki katılmamak mümkün değil. Askerliğini bile yapmamış çocukların eline silah verdiğinizde diye devam ediyor ki orada benim elektrik çarpıyor. Çünkü bu çocuk 12 ay sonra askere gidecek. Eline koca bir tüfek verilecek ve öldür, öldür, öldür ve öl, öl, öl diye devam edecek olan bir 14 aylık komisyon kursu var kendisinin. 18'de eline tüfek veremeyip 19'da verilebiliyor olmasını... Yani Hulusi be e bırakmak lazım ama Kendisi diyor ki ruhsat edinme yaşını 25'e çekmek lazım diyor Çok doğru askerlik yaşını niye 19'da tutuyoruz orasını bilmiyorum Hayır yani şöyle bir problem yok mu işte şimdi tekele ait binanın özel bir Unuttum şimdi şeye verilmesi bir özel şirkete hem de <gülüyor> böyle Teker binası verildi <gülüyor> Evet o konuda Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itiraz vardı. Hı hı. Asıl muhalefeti bence buralarda yerine getirse yani liberal liboş filan gibi laflar bir yana neoliberal olduğu açıkça ortada olan politikalara karşı kuvvetli bir muhalefet yürütse ya da ee, bu işte şey silah alım silah edinmenin kolaylaştırılması yaşı indirilmesi gibi durumlarda yüklense bayağı mesafede alabilir sanki ben hiç siyasetten anlamayan biri olarak hiçbir zaman da girmemiş çok uzun süreden beri biri olarak söylüyorum ama bunları yapmıyor yani sanki daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben bu arada silah demişken. İlginç birkaç haber var. Ajans France Press'in haberini gördün mü? Ee, Belçika, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve Norveç önümüzdeki haftalarda e, NATO'nun şeyinden nükleer atom bombalarının depolardan çıkarılıp atılmasını savunacaklarmış. En çok da nerede var? İtalya ve Türkiye'de tabii, İncirlik'te. Öyle mi? Evet, bunları Çıkarmasını isteyeceklermiş Avrupa'nın Avrupalı NATO müttefikleri Barack Obama'ya kalan bütün Amerikan nükleer silahlarını Avrupa topraklarından çek diyorlarmış çünkü tam da bir baskı varmış ya bombardıman uçaklarıyla atılan bu bombaları istemiyorlarmış baya ilginç bir haber yani 220 atom bombası başlığı var. Özellikle İtalya, Türkiye, Almanya ve Belçika'da bunları çıkartmak istiyorlar. İtalya ve Türkiye'de 90'ar tane var. Almanya'da 20. Belçika'da da o kadarmış galiba. Niymiş? Bu arada Afganistan'da bir sıkıntı varmış. Son dakika haberiyle başlayayım. Aynen Anadolu Ajansı'ndan gelini okuyacağım. Ardından e, aydınlatmalarını. Afganistan'ın güneyinde NATO güçlerinin bir araç konvoyuna düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 19 sivilin öldüğü bildirildi. Ne İç bu yeni mi? Yeni. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise tamamı sivil 42 kişinin bulunduğu araçtakilerden 27'sinin öldüğüünde haberler aldığını söyledi. Haber bu. Son açıklama geldi sonra. 21 ölüymüş ölü sayısı. NATO komutanı General Stanley McChrystal saldırıdan dolayı derin üzüntü duymuş. Bu arada Karzai NATO'ya isyan ediyormuş. Trajedi demiş. Ee, operasyondan kurtulan 8 yaşta çocuğun fotoğrafını gösteren Karzai ailesinin 12 ferdini kaybetti. Tüm Afganistan için bir trajedidir demiş. Ee, yani işte böyle. E, Karzai. De bir trajedidir bana kalırsa Afganistan için ama işte işgal böyle çeşitli trajediler ya, ya, üretebiliyor da e, aslında çok ağır bir trajedi hepimiz için savaş bir trajedi diyebilir miyiz daha makrolaştırır <gülüyor> Hollanda bu arada Af evet, Afganistan'dan bu çok asker çekiyor Hollanda'da hükümet düştü zaten e, bunun üzerinden bu neredeyse yani bu... düştü değil ama düştü, düştü, düştü. düşe yazmış durumda resmi olarak düşmedi evet, ama içtifaya... İşçi partisi koalisyondan çekildi e, küçük ortaklı devam ediyor Hükümet liberallerle ama edebilme ihtimali aslında sayısal olarak yok. Yani benim dünkü, cumartesi günkü şey, evet Ajans France Press haberinden okuduğum şeydi. Daha bugün öğleden sonra da kraliçeye vereceğim demiş şey. Neyi verecekmiş? İstifasını. İyi versin. Yani, yani mantıklı olan da bu. Ian Peter Balkenende söylemiş. Evet. 16 saat konuşmuşlar. Evet. 16 saatin sonunda koalisyonu dağıtalım daha kolay olacak karar çıkmış. Çünkü ee, artık NATO'da daha fazla Hollanda askeri misyonu bulunsun istemiyormuş işçi partisi. Zaten süresi de doldu süreyi uzatmak istemiyorlar. NATO'nun 2000 kişilik bir görev gücü var. Hollanda e, pardon Hollanda'nın hmm. 2000 kişilik bir görev gücü var NATO'da. Yetmiyor değil ilgili. Daha istiyorlar da bu daha iyi falan geçtik zaten bu 2000 askeri geri çekmek istiyor Hollanda ve çekiyor şimdi. Ee, neyse ki Türk e, dost ve müttefik ve Afganların can bebeği, göz bebeği falan filan e, Türkiye asker vermeye devam ediyor. Hiç sorun yok. Biz çünkü hiç çatışmayla falan alakamız yok. Biz oraya çiçek ekme ve tarh düzenlemeye gittik. E, bu arada bir başka haber alakasız artık az zaman kaldı diye zıplayaraktan. Lufthansa pilotları greve çıktılar. Grevdeler e, bu havadaki en büyük grevlerden biri son e, 15-20 yılın denildiğine göre. Niye yapıyorlarmış bunu? Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında ben de anlamıyorum abi. Dört günlük bir greve başlıyorlar. Binlerce uçuş iptal olmuş durumda. Tam bir kaos e, imiş havalimanlarının durumu. E, i̇şte üç bin, benim kadar bin kadar uçuş benim iptal, iptal edilmiş. Daha ilk grev günü ile birlikte. E, Frankfurt ve Münih havaalanlarının çok yoğun etkilenmesi bekleniyormuş. E, böyle. Pilotların bağlı olduğu sendika havayolu şirketinin giderek artan sayıda daha ucuza çalışan yabancı pilot baş kullanmaya başladığını söylemiş. Ve e, bir dakika artık demiş. Maliyeti ucuza getiriyorsunuz çok güzel. E, patron memnun, e, aracı memnun. Yalnız çalışanlar memnun değil. Ve Kısmı... yalnız Alman, Lufthansa'da çalışan Alman pilotlara ilişkin değil bütün pilotları da e, kapsayacak bir şekilde yani Lufthansa ile ilgili. Hı hı. Bütün diğer... Yan ülkeli. şirketleri, kuruluşları vesaireyi de kapsayacak bir görev bu. <gülüyor> bu. İlginç bir şey. Peki ben de ben bununla ilgili bir şey daha ekleyeceğim mi? Yoksa Yok tekel bir... işçilerinin de biten grevi vardı Hı. onu da söyleyeyim. Cumartesi günü daha doğrusu grevi vardı yanlış kelime oldu. E, grev devam ediyor greve destek için. E, pek çok örgüt siyasi parti ve bir kısım e, sendikacı diyebiliriz. Gittiler e, Ankara'ya. Ankara'daydılar. E, sendikacı kısmı Ankara'da akşamda kaldı çadırlarda. Ancak çıkan başka bir şey şimdilik yok. Görebildiğim kadarıyla temsili destek devam ediyor. E, ne genel grev e, ağzı alındı ne de buna benzer bir durum. Belki bir temsili bir günlük grev daha yapılacakmış falan. Böyle devam eden de bir <gülüyor> hal var o tarafta. E, bir de... E, İki haber dava onları da hemen yaparak bitirelim herhalde zaten. Bir tanesi Deniz Feneri EVE davasında itiraflarıyla yapılan yolsuzluğun ortaya çıkılmasında kilit rol oynayan Firdevsi Derviş yani Kanal 7'nin e, muhasebecisi Almanya'dan gizlice gelerek Ankara'da savcı Nadi Türk aslına ifade verdi ve savcıya kurye trafiğini anlattı diye bir haber vardı. 5 yılda topladığı 42 milyon avrodan fazla bağış parasının kuryelerle Türkiye'ye taşındığını da anlatmış. Bu Milliyet Gazetesi'nde ve Cumhuriyet Gazetesi'nde de gördüğümüz bir haberdi. Bir de cazip Abi en Nedense gazetelerin üstüne atlaması gereken bir haber gene bizim üstümüze düşüyor. İçin içinde rüşvet var, iktidar var, seks var. Süper haber. Süper haber değil mi? Silvio Berlusconi ile ilgili üstelik yani ilk defa şeylerde kamu yoklamalarında düşmeye başlamış şöyle bir şey olmuş bak bu gizli dinleme var Hı -hı. her şey var bu haberin içinde Observer'dan aldım bunu Roma'dan dünkü haber Mart sonundaki yerel seçimler var bölgesel seçimler deniyor. Ve çok önemli bunlar asıl kriter test burada olacak demişti Berlusconi. Fakat yeni bir skandal çıkmış ortaya ve ağzının suları akar. Ben ağzımı toplayamıyorum anlatırken. Niye gazetelerin üstün, birinci sayfalarında ya, bu yok anlamadım. Türkiye'deki yani. Çünkü seks var, rüşvet var ve deprem var. L'Aquila depreminde hatırlıyor musun Nisan'da 307 kişi ölüp 50.000 kişiyi evsiz bırakan hı hı. ama tam da Berlusconi'nin pek şey, şeyini gücünü güvenilirliğini artıran bir şeydi. Çok iyi yaptı diye. Fakat özel yetkili mi bilmiyorum artık. Savcıların ve hakimlerin oradaki var ya soruşturma yargıçları onların yaptıkları gizli de dinlemeler var abi. Öyle mi? Orada da mı oluyormuş o şey? Evet. Ve sorgu yargıçlarının hazırladığı şeyler dinlemeler sonunda peşkeş çekmiş bütün oradaki yeniden yapılanma şeylerini kadın karşılığında işte kadın vermişler. Fahişe fahişe hizmetleri sunulmuş. Onun karşılığında da müteahhit firmalara Orayı gelin siz bu depremde yıkılan yerleri siz yapın yeniden demişler. Hatta Francesco De Vito Piscicilli diye bir adamın saat 3.30'da ben yatakta gülüyordum bu sabah. Kahkahalar atıyordum de diye bir lafı çıkmış. Saat 3.30'da o sabah da deprem oluyormuş orada anlatabiliyor muyum? Ve... Maalesef ya da pişikeldi için maalesef İtalyan halkı için belki de iyi bir haber, iyi ki demek lazım. Üç tane şeyi bu konuda çalışan devlet memurunu tutuklamışlar. Bir de müteahhiti tutuklamışlar. 27 kişi soruşturma altında. Ve İtalya'nın sivil savunma kuruluşunun başında olan Guido Bertolazzo da. Berlusconi'nin yanından hiç eksik olmayan bir kişi. Onu da. Soruşturmaya tabi tutmuşlar. Berlusconi ilk önce şiddetle tepki göstermiş. Bu, bu ya, soruşturma yargıçları kendilerinden utansınlar demiş. Ama ondan sonra gazetelerde deliler gibi bütün bu rüşvet ve ses kayıtları falan düşünce milyonlarca avroluk kontratlar birdenbire hiç kendisinden beklenmeyen bir sessizliğe bürünmüş dostum Silvio. Hatta e, şeyden depremden kurtulanlar, evleri yıkılanlar filan da biz gülmüyorduk ama diye pankartlarla <gülüyor> <gülüyor> dolaşıyorlarmış. Bertolazoğlu demiş ki ya tamam iddia edilen bir cinsel şey var sivil savunma uzmanı ama sadece bir masajdı demiş. Bunu nasıl buldun ya? <gülüyor> Masajdan ibaret. De, Zaten demiş. seks mi yaptı masaj mı orası sorun değildi ki bizim için. Sorun olan kısım, bir şeyler karşında <gülüyor> bir şeyler yapılıyor olmasıydı. Ya milyonlarca avroluk tahitler verilmiş. Ayrıca da şimdi mesela İtalyan devletinin 150. kuruluş yıl dönümü kutlamaları olacakmış. Oralarda da yeni bütün takaklar falan <gülüyor> yapılacak herhalde. Bir de 2905 şampiyonasını şampiyonasında içeriyorlarmış. Roma'da yapılacakmış. Yani sadece kontratların hepsinin sözleşmelerin bir çok sıkı bir dost grubu ve seçilmiş bir seçme e, girişimci grubuna dağıtılmasından bahsediliyor. <gülüyor> Berlusconi bir avuç alçaan işidir. Birkaç e, bir, bir elin parmaklarını saymaz say, saymakla biter demiş yani bir elin parmaklarını geçmez demiş sayıları. Ama leziz değil mi bu haber yani Berlusconi masaj seks rüşvet ve dostum Silvio var bununla kapatmanın uygun olacağını düşünüyorum. Evet. Bitirme bitirirken e, bu akşam da Remaster Partisi parts var. Çıkradı 15. yıl kutlamaları şey, kapsamında diye o kadar böyle fanfar yapılacak bir durum yok ama zaman zaman etkinliklerde bulunuyor. İşte onlardan bir tanesi de bu akşam Babylon'da. Beatles'ın e, yeniden e, kayıtlarını yapılarak çok e, netleştirilerek yapılmış kayıtlarından Açık Radyo'nun 3 programcısının da zaman zaman çalacakları ve Beatles'dan bazı alıntıların da al, yani ünlü sözlerden de bir kısmının Beatles'ın sözlerinin de ekrana yansıtılacağı bir e, parti var onun onu da hatırlatmak için bir de şey çalalım size Beat's'dan Flying adlı parçayı çalarak da bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. açıkçasıydı.